Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulullah Muhammedin. Ve ala ahliyine sahfiye ecma'in. Amin velhumdu billahi rabbil alemin. Sözden, sureti şuura. suresi ki yeri geldikçe de o ayet-i kerime geldikçe de orada biraz daha detaylı ifade edeceğiz. Şuura meşveret, istişare manasına geliyor. Danışma anlamına gelmiş oluyor. O ayetten dolayı bu adı almış oluyor bu şuura suresi. Bekki yetüklillah fırla eser hüküm. Ayeti hariç genelde Mekke'den nasip olmuştur. El ayet erbaa. Serasuna ayet. Yani demek ki genel olaraktan 53 veya 54 ayet kelimeden ibarettir Şura suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamil, sin, kalmam. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bunlar kuruflu muhakkatadan kesik harflerdendir. Fakat burada bir farklı durum var, ince bir nokta var o da şu. Diğer şeylerde. Mesela اين سين قف gibi e, burada bunun gibi böyle ayrı gelmiyor. Burada bu tamamı ayrı ayrı. Hamim ayrı geliyor. اين سين قف ayrı gelmiş oluyor. Ayrı ayrı sildirilmiş olması her birinin bir ayet olmuş olması burada bir farklı durumu ortaya koymuş oluyor. Allah-u bir murad-i bundan ne murad edildiğini elbette ki Allah daha iyi bilir. Kezalik işte böyledir. Bu şekildedir mi? اَيَّا وِيْتِ ذَالِفِ الْاِيْهَا yani iha Yuhî ihaen veya vahiyen. Yani vahiy kökünden gelmiş oluyor. İşte vahiy bunun misalidir. Burada olduğu gibidir vahiy. Bu vahyetmesi gibi. <gülüyor> ne yapıyor bu vahyetmesi gibi, bura gibi? Yuhi ileyke, ey Habibim sana vahy ediyor Ve evha vahyetti. Daha kime vahyetti? Hem sana vahyetti. Ve ilerlediğine min kablike. Senden dönecekilerine. Allah hem sana hem senden öncekilere de vahyetti. Allah burada fa'ilun, el-iha. Vahyeden Allah olup bu fâi ifade ediyor. O Allah nedir? O vahyeden Allah, el-azîs fi-mülki. Mülkünde izzet sahibidir. El-hakîmu fi Yaptığı işlerde de hikmet sahibidir o Allah. Ve fi şeriat ve onun kendi hükümlerinde şeriat ve kanunlarında ve kaderi ve cezaiyi, yerin kaderinde, takdirinde, gerekse cezasında ve fi kelamihi, konuşmasında, tekerrübünde kelamında ve insal usulühi ve peygamberleri gönderilmesinde de hikmetle iş yapandır. Haşa tersi yönü olan abes iş yapmayandır o Allah. La mukalidu's semawati ve'l Yerlerin ve göklerin anıktarı, kilidi, açıcısı odur. Her şeyin kilidi O'nun elindedir. Değil mi bir hazine de olsa, bir ev de olsa kilit olmadı mı anahtar açılmıyor, oraya girilmiyor. Bir yere girilebilmesi için elbette ki O'nun izni gerekir. Yerlerin de göklerin de kilidi elbette ki O'nun elindedir. Evet, mülken ve halken ve abiden. Gerek bu mülk itibariyle olsun, gerek yaratma cihetiyle olsun, gerekse de kulluk ve ibadet cetiyle ve aynı zamanda kendisine mabut olması, ibadet edilmesi ciyetiyle yerlerin ve göklerin mülkü, kudreti, iradesi her şeyi onun elindedir. Ve huvel ali yu alaqabi mahlikatının üzerindedir. Ulviyet sahibidir, ali ve yücedir. El azimul kebiru aynı zamanda azamet ve kibriya sahibidir, yücelik sahibidir o Allah. Tekadu, kade, yekadu tekadu az kalsın, neredeyse, yani uçurumun kenarında olan bir insanı düşünün o manayı ifade eder, neredeyse düşecekti, az kalsın. Ha, yetekâdü semâvâ, neredeyse az kalsın gökler, yatafatlarla min üstlerinde, aynen çatı gibi, çatı gibi üstlerinde, infatara yen fetrû, infitar suresi de var, oradan da akla gelir, yatafatlarla yani yen şakka, yani en şab tutulu vahiydetin deteli yani azamet ilneyte hala neredeyse gökler Allah'ın üzerine Allah'ın azametinden dolayı büyüklüğünden dolayı onlardan her birisi adeta yarılacak ve adeta onlardan her birisi çatlayacak hale gelecekler yani kendisini takip edenin üstünde, üst üste hani yedi katman diye düşündüğünüz zaman, kendisini takip edenin üstünde neredeyse Allah'ın azametinden dolayı onlardan her biri yarılacak ve çatlayacak idi. Birinci hal bu. İkinci hal ise, وَالْمَلَاِكَةُ مَلَكْتُ bihamdi رَبْلَرِينَ Rabblerini hamd ile tesbih ederler. Yani melavisiyle nilhamdir ham ile iç içedirler. Melabis aslında ibas göbülinden geliyor. Hani elbise giydiğimiz zaman ciltle elbise nasıl iç içe giriyor ya aynen onun gibi kendilerinden ayrılmaz bir özellik ve bir parça olaraktan bir parça olaraktan melekler ham içerisindedirler. Ham ile rahplerini melekler tesbih ederler. Daha meleklerle yaparlar ve estafirunel limen fil ardi minel yeryüzünde bulunan müminlere de istiğfar ederler. Affe bağışlanmaları için Cenabaktan talepte bulunurlar. Buradaki estafirun'deki istanfare, estafyrun o sin daha de ifade ettiğimiz gibi altı manaya geliyor. Talep, sual, tahavvul, itikat, vicdan, teslim. Yani istagfiruna istiğfar etmeyi isterler, talep ederler, ederler müminlere. Elâ dikkat tenbih edatı. Yani trafik işaretleri neyse bu da adeta bir ikaz ve uyarı olarak da dikkat işareti. Dikkat edin ki innallah muhakkak ki Allah tüvel hafûr li evliyahi. dostlarına karşı mağfiret sahibidir, affedicidir. Errahîmü bi'him ve aynı zamanda onlara karşı Cenab-ı gayet merhametkârdır. Gelelim şunlara vellezînet tahazu min dunihi Allah'ın dışında edinenler evliya Allah'ın dışında kendilerine dost edinen kimseler, ittikaz edinen kimseler. Mesela neyi yapıyorlar onlar? El-eslame. Putları kendilerine dost edenler. Ha, oysa Allah hafizun, muhzin. Ha, Allah ise ihsan sahibi, ihsa edici, koruyucudur, muhafaza edicidir. Aleyhim, onların üzerinde Allah gözetleyendir, murakabe edendir, gözetleyendir. Niçin? Bi'yücazihim. Onları... Kendisinden dışındaki diğer kutları, dost edinmelerinden dolayı bunlar haberdar olan Allah, bunları kaydedip hıfz Allah niçin bunu yapıyor? Onları cezalandırmak, li'ucasiye, cezalandırmak için. Allah böyle iken, onların üzerinde murakip ve gözetleyici iken, ama sen Habibin, ve ma ente aleyhim bi vekil, sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Yani... Onlardan herhangi bir şey isteme konusunda sen onların üzerinde bir ve vekil değilsin, yani sordu müdürü, amiri değilsin. Ha, ne, neysin o zaman? Sana düşecek olan ancak bir tedbiden ibarettir. Yani Cenab-ı Hak'ın sana vermiş olduğu görevi onlara ulaştırmak, etmek etmekten ibarettir. Senin görevin budur. İşte vahyetmenin misali, hali, durumu bu şekildedir. Bu şekilde Cenab-ı ne yapar? Vahyeder. İşte bu şekilde sana vahyettiği gibi <gülüyor> <gülüyor> Sana vahyettik neyi? Kur'anen Arabiyyen. Arapça bir Kur'an sana vahyettik. Birkaç yerde de geçiyor, Hüsus suresinde de geçtiği gibi. Kur'an-ı Kerim' Arapça olarak ki bundan sonra gelecek surelerde de var. Biz sana Kur'an'ı Arapça olaraktan vahyettik. Niçin bunu Arapça olarak vahyettik? Sebep illet ney? Lam illet manasına. لِتُونْ زِرَةُ تُحَوِّفَ لِتُحَوِّفَ Korkutasın, inzar edesin diye. Çünkü peygamberlerin iki görevi var peygamberimizin de. ve Nezira. Hem cennetle müjdeleyici, cehennemlerde korkutucudur. Kimi? اُمَّنْ Kur'a, Şehirlerin arasında bulunanları. Yani Mekke'de bulunan insanları korkutmak için. Daha nerede Woman Huldaha ve onun çevresindeki yani Ahl Mekke'te vesaire binaz gerek Mekke Ahlını gerekse de diğer insanları korkutman için, uyarman için, uyarmak için cenabatla yaptı? o Kur'an'ı sana Arapça bir kitap olarak da indirmiş oldu. Daha neyden dolayı inzadesin ve tüm zire yani li en tüm zire, li en tüm zire, tüm zire. Korkutasın diye neyi ennase insanları, neyden yevmel cemri, o toplantı gününden, toplanma gününden yani ey kıyamete hücma fî Bütün mahlukatın toplanmış olduğu o kıyamet gününde insanları uyarasın diye Allah sana o Kur'an'ı Arapça bir kitap olaraktan indirdi. O kıyamet günü ki, la raybe la şakke onda hiç şek ve şüphe yoktur. Değil mi El İslam'ın zâlki kitab laaray Kur'an'da şüphe olmadığı gibi o kıyamet gününde de şüphe yoktur. Peki he, bu durum neyi meydana getiriyor, sonuçlandırıyor? Feri'kum bin hufil cenneti, işte onlardan bir fırka cennettedir bir kısım, bir bölük ve feri'kum fi sa'il finna ve onlardan bir fırkada bir kısımda bir bölük de cehennemdedir. O ne günde, o hesap gününde, sorgu gününde, toplantı gününde. Aslında şart edatı olaraktan Wa Allah. Eğer Allah gideseydi, lejha lehum onları ümmeten vahideten, tek bir ümmet haline getirirdi, tek bir ümmet, tek bir millet, tek bir dine inanmış hale getirirdi. Yani ey ala dinin Hepsi Adem'den beri Müslüman olabilirdi. Ki ve öyle İslam o da İslamdır. Ama. ولكن olay bundan ibaret değil mesele o değil çünkü lakin yutkımen yaşa rahmeti Allah dilediğini rahmetiyle ne yapar dilediğini rahmetine garip eder, rahmetine alır he وَالْزَالِمُونَ ve وَالْتَافِرُونَ Kafirler ise bu durumda مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّنْ Onlar için de bir veli ve dost ve onlar için bir yardımcı yoktur ki يَدْفَوَانْهُمُرْ azabı. Onlardan azabı def edecek, uzaklaştıracak, onlar için bir yardımcı ve bir dost yoktur. Böylece demek ki Allah dilediğini rahmetine alır, rahmetine koyar, rahmetiyle muamele eder. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Ondan dolayı hani Şöyle bir şey anlatayım. Adamın birisi devamlı İmam-ı Azam zamanında rivayete göre işte Allah cennete beni koymayacak da kimi koyacak canım? Yani benden daha iyisi mi var yani diye kabadayı birisi, biraz da sefil birisi. Bunu söyleyince İmam-ı Azam bunu çağırıyor. evlen çocuğu da varmış. Diyor senin evlenecek çağa geldin, gelen bir kızın var mı? Var diyor. Ya ona birisi talip diyor. Kim hocam diyor, İri yanlı, güçlü kuvvetli, Böyle çok yakışıklı birisi. Hemen hocam verim diyor. Hemen kızımı vereyim diyor. Ama diyor bir eksikliği var. Hocam önemli değil ya. Yani bir eksikliği de olsun. Ama diyor insan değil. Nasıl yani hocam? Öküz diyor. Hocam yani abi ya diyor. Yani bizim kızı ona mı layık görüyorsun hocam diyor. Peki evladım diyor. Sen de etrafta böyle kabagayı kabagayı geziyormuş, konuşuyor musun? Allah beni cennete koymayın, de kim koyacak? Peki Allah'ın bu cennete koyduğu, özel yetiştirmiş olduğu, özel önem verdiği o hurileri seni gibi bir ödüze mi verecek? Kolay mı öyle cennete girmek? zamanın dediği gibi, cennet ucuz değil, cehennemde lüzumsuz değil. Cennetteki o özel olaraktan kimsenin bile görmediği o huyileri elbette ki onun gibilerine Allah verecek değil. Onun için cennet ucuz değil, cehennemde lüzumsuz değil. Onun için böylece o kafirlerin de herhangi bir dostu ve yardımcısı yoktur. O yardımcı ta ki kendisinden o azabı def etmiş olsun. اَلِيْتَقَزُ مِنْ دُونِ Eslam اسْلَامِ Allah'ın dışında ediniyorlar mı? Evliya, dost. Allah'ın dışında dost mu ediniyorlar? E, bu cümle nedir? En cümlesi, buradaki en cümlesi munkat'ın bir mana ben. Bel manasına olup mukatı cümlesi. Yani kesiyor. Bel, belki, durum öyle değil. Belki, elletilli intikal. Bu da ne içindir? İntikal manasına gelen bel manasındadır. En ifadesi burada o anlamda da geçermiştir. <gülüyor> <gülüyor> Yani onlar edindiler mi putları dost? He, oradaki baştaki hemze inkar için. Yani edinmesinler. O putları kendilerine dost edinmesinler. Hayır, O putları kendilerine dost mu ediniyorlar? Yani neyse lütte hazur evliya. Onlar dost edinecek değildirler. Dost edinecek vaziyette değildirler dost olmaya da layık değildirler. Peki kimdir o? Allahu Allah veli yu. Odur dost. Gerçek dost odur. Ve nasibilin müminin müminlere yardım edici ve <gülüyor> yardım edici ancak ve ancak dost odur. Buradaki fa ifadesi ise lin mücerredini <gülüyor> atfi soyut olaraktan atıf manasındadır. Çünkü fe iki anlama geliyor. Vav gibi atıf manasına veya fe takibiyye manasına gelmiş oluyor. Buradaki mücevdet soyut olaraktan atıfı atıf manasını ifade ediyor. Ve o Allah yuhil mevta, ölüleri ilidir. <gülüyor> Ve o ala kulli şeyin kadir o her şeye gücü yetendir. Ve ma ihtaleftim. Öyle bir şey ki siz ihtilaf etmişsiniz. Mahal küffari kafirlerle beraber ihtilaf etmiş olduğunuz herhangi bir şey. Fihi min şeyin. O kendisi içerisinde, kendisi üzerinde herhangi bir şeyden ihtilaf ettiğiniz bir şey. Bu nedir? Mine dini ve gayri. İster din olsun, ister din dışı herhangi bir şey olsun. Üzerinde ihtilaf ettiğiniz bir şey işte nedir? Fehükmû merdudun. Onun hükmü. Onun hükmünü verecek olan, hükmünü kendisine sunmamız gereken kimdir? İlallah, Allah'tır. Onun hükmü ve kararı neticesi Allah'a aittir. Ne zaman? Yavver kıyameti. Kıyamet gününde. Ne yapıyor kıyamet gününde Allah? Yaptı lo sizinle kafirlerin, iyilerle kötülerin, herkesin her şeyin arasını tafsil ediyor, fasl ayrılmış oluyor. Kullehum <gülüyor> ey halilur Onlara de varikullah <gülüyor> işte budur Allah, Allah budur. İşte bu Allah'tır. O Allah ki Rabb'i benim Rabbimdir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Aleyhi tebekkentü ben ona tevekkül ettim. Güvendim, dayandım. Ve ileyhü ünif erci'u. Ona inave ettim. Allah'a yönelenlere münit denilir. Ona yöneldim. Erci ona döndüm. Ona tevekkül ettim. İşte budur Allah. Demek ki benim Rabbimdir. Ve ben ona tevekkül ettim. Ve ben ona inave ettim. Ona döndüm ve ona yönelmiş oldum. Fatimus samavati vel ard. O Allah. İsmi olarak gökleri ve yerleri yaratandır. Mübdi oğum, mübdi oğuma onları yoktan var edendir. İbda, bedi' yani Cenab-ı Hakk'ın bir ismine mübdidir. Yoktan var edendir. Câle min enfusukum Allah sizin nefislerinizden kıldı. Ney? Ezvacen. Çiftler kıldı. Hayfı öyle ki mesela ne yaptı? Hale kahvâ min dıla'i Adem. Mesela Hazreti Adem, Adem'den Adem'in bir rivayete göre kaburga kemiğinden ne yaptı? Haseti Adem'i havayı yaratmış oldu. Haseti Adem'i kaburga kemiğinden. Ona enis ve dost olduğunu zaten insan kelime anlamı itibariyle iki manaya geliyor. Birincisi enis ve dost ünsiyet kökünden geliyor. Bir de insan nisyandan müştaktır. Unutan manasına geldiği içindir ki insana insan denilmiştir. Onun için insan çok çabuk enis ve dostluk kurduğu içindir ki ondan dolayı kendisine dost manasına insan denilmiştir. <Gülüyor> aynı zamanda eşi kendisine dost olduğu içindir ki yakınlığı da ifade edebilir, o manada da düşünülebilir. Bunu sizin için yaptı ama aynı zamanda ve minel el-ami hayvanlar içinde, oradan hatırlayın değil mi el-am suresi, hayvanlardan da min, teb manasına da geliyor, beyaniye manasına da geliyor. Onlardan da ezvacen çiftler yarattı. Zükur'el ve inaten erkek ve dişileri yarattı. Fe yani yedre ukum. Burada yedre ukum bin morcemedi. Ya Bu yedre ukum noktalı. Yedre ukum değil de yedre ukum. Dal ile değil de zer ile. Aslında bunu biraz açacak. olursak dere. Dere demek toprağa ekmek demektir yani tohumu toprağa ekmek manasına gelir. Burada niye bunu ifade etti? Nisa suresinde ne diyordu? Nisa okum hafız. Nisa okum harson kadınlar sizinleriniz, sizin ekinlerinizdir. kadınlarınız sizin ekinlerinizdir. Yani burada hem mecazi olarak da şu manayı da ifade ediyor. Toprak nasıl ki bir ekim yeri ise, sümbül verme yeri ise aynı şekilde insanların yaratılışı da bir tohum olaraktan düşüp ondan sonra meydana getiriyor. Yatloqup'un yaratıyor. Yatloqup fiili. Yani fi durumda size çift çift bir surette Allah yaratıyor. وَيُكَتِّرُقُمْ sizi ne yapıyor? Çoğaltıyor. Bir sebebiyi bittevarüdü. Doğum sebebiyle, üreme sebebiyle Allah sizi ne yapıyor? Çoğaltmış oluyor. Çoklaştırmış, arttırmış oluyor. Sizi üretiyor. وَالْضَمِيرُ الْاُنَاسِيِّ وَالْاَلْعَامِ الْتَغْرِيبِ Ha, buradaki zamir ünasi, yani bir de ünsiyet içindir. Ünasi وَالْاَلْعَامِ الْتَغْرِيبِ İnsan için olan o zamir Burada Amin Bu anlamı şu: Buradaki akıllılar akılsız olanlara üstün geldikleri gibi, burada tüm zamiri de insanlara da hayvanlara dönmüş oluyor. Küm damiri, yedre ucum ve damir günasiği ve el ami tağlibe. Galiben çoğunlukla hem insanlara <gül> hem hayvanlara dönmüş oluyor. Her ikisi içinde kullanılmış oluyor. Yani ney? Yedre ucum fi ve aynı zamanda damir el va el ami ezvajen. Ondan sonra hayvanlar için de. Yukarıdaydı. Her yukarıda. Sizin nefsimin min el fu sukum ezvajen ve min el ami ez yani hem sizin nefislerinizden çiftler hem hayvanlardan çiftler yaratandır. Buradaki küm zamiri de galiben, galibiyet esası üzerine, galibiyet esası üzerine hem insanlar hem de hayvanlar gibi kullanılmış olmaktadır. Onlara da raci olup dönmüş olmaktadır. Neyse kebekli şeyhun, hiçbir şey onun misli misali benzeri değildir. İhlas suresinde de olduğu gibi değil mi? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَ ahad. Hiçbir şey onun dengi, misli, zıddı, niddi, misali değildir. Yani hiçbir şey ona benzemez. Ne gibi? Bir şey yapan, yaptığı şeye benzemediği gibi Allah da elbette ki yarattığı hiçbir şeye, yarattıklarına benzemez. Çünkü yarattıkları şeylerin cinsinden ve cisminden değildir Allah. Onun içindeki onlara benzemez. Neyse kebesi şey, buradaki kaf, Ke, nekeka, zayi de tür, olmayanabilir. Yani lehse misli şey bu. Hiçbir şey onun misli değildir. لِيَنَّهُ تَعَلَىٰ لَا مِهْتَ Çünkü Allahu Teala misli ve benzeri, şerihi ve naziri, zıddı ve middi olmayandır. وَوَسَّمِنْ رِمَا يُقَالِ Söylenineni işitir. الْبَسِيُرْ لِمَا يُقَالِ Yapılanı da Allah ne yapmış olur? Görmüş olur. Lemuqaridu's <Gülüş> sema ve'l Yerlerin ve göklerin kilidi, anahtarı, idaresi, yönetimi Allah'ındır. Ve <gülüyor> <because> efat <unermad r políticas> ve hasailu'ma. Hayyerlerini ve göklerin hazinelerinin anahtarı onun elindedir. O hazinelerden kasıt nedir? Minel <normal> <gülüyor> <that> matari yağmur, Ve bazı bitki ve ve onun dışındaki olan her şey o kapsam içerisine girmiş oluyor. İşte yerlerin ve göklerin idaresi, yönetimi, anahtarı elinde olan Allah ne yapıyor? Yapsutur rızka. He, rızkı bast ediyor, yayıyor, genişletiyor, arttırıyor. Yani o onu genişletiyor. Kime? Limen yaşa. Dilediği kimse için rızkı genişletiyor, rızık veriyor, zengin kılıyor. Niçin? İmtihanen. Bir imtihan gereği. Yani zenginlik de imtihan, fakirlikte imtihan. Dilediğine vererekten imtihan ediyor. Ama kimsini de ve yahtiru yudayiku limenyeşa ibtilaen. Müptelak olarak, bazen de bela ve imtihan sebebi olarak ibtilanın bir anlamı da imtihan. Buna bela genel ifade, bela da imtihan demektir. İmtihan dilediğine de imtihan sebebiyle ne yapıyor? Rızkını. Yani ve yahtiru rızka limenyeşa. O manada. Ya soto rızkı yaşa ve ya bir limen yaşa. Dilediği kimse için de rızkını ne yapıyor daraltmış oluyor. İnnahu büyük şeyin alim o Allah her şeyi bilendir. Şar'a alemin eddini dinden size hüküm koydu kanun koydu esas koydu bir şeriat getirdi. Oh. Ma vesabihi, Nuhen ve sabihi muhal ve Nuha yapmış olduğu tavsiye gereği olaraktan. Dinden size bir kanun koydu, esas koydu, şeriat koydu. Ki ve o nedir? Evvelin enbiya iş şeriati. Niye burada Nuh söylüyor? Çünkü Nuh aleyhisselam peygamberlerin şeriatı içerisinde ilk olandır. Aynı zamanda ilk ikinci Adem olmakla beraber peygamberler içerisinde şeriatı olan ilk peygamber olduğu içindir ki ondan dolayı Nuh'a tavsiye gereği olaraktan dinden hüküm koydu, şeriat koydu. Ha aynen onun gibi. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَيْ sana da vahyettik. وَمَا مَصَّيْنَا بِهِ O nasıl ki Nuh'a vahyettiğim tavsiyede bulunduğumuz gibi sana da vahyettik. Daha kime? Ve İbrahim, İbrahim'e ve Musa ve İsa ve onlara da sana vahyettiğimiz gibi onlara da vahyettik. Neyi vahyettik? İşte şunu. Yani oradaki gelen şerhada neyi vahyettik, söyledik, emrettik, kanun olarak koyduk şunu. ben akimud dine dini sağlam tutasınız, ikame edesiniz, yerine getiresiniz, dini dümdüz hale getiresiniz diye ne yaptık? Biz Nuh'a vahyettiğimiz gibi size de vahyetmiş olduk. Böylece dini ayakta tutmak için, dini ikame etmek için, dinin emirlerini yerine getirmek için demek ki Nuh'a vahyettiğiniz gibi sana da ey haber İbrahim, Musa ve İsa'ya da vahyetti. O halde ne yapın? وَلَا تَتَفَرَّقُوا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ O konuda iftiraka ayrıda düşmeyin. nedir? El نَدِرْ الْمَشْرُعُ فَالْمُوسَابِيهِ Bu vasiyet edilmiş olan bu meşru, helal kılınan, hükmedilen, şergi olarak ortaya konulan konularda ne yapınız? iftiraya ayrılığa düşmeyiniz. ve muha ila Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve tevhid. Ve aynı zamanda Muhammed aleyhisselatu vesselama edilen ki o da nedir? tevhid esası üzerine ne yapınız? O meşhur durumda olup iftirak edip ayrılıp parçalanmayın ve de bölünmeyin. Ke bura büyük geldi, ağır geldi, taşıyamadılar. Güç geldi, alen müşkücine, müşküklere. güç gelen? Mahzede ohum ile Kendilerini çağırmış olduğun o tevhid inancı, o müşriklere ağır geldi. Hoşlarına gitmedi, benimsemediler, güzel görmediler, bu işi taşıyamadılar. Allah bu, Allah ise ne yapar? Ye <gülüyor> tevhi Allah ise ile tevhiye ben yaşa. Dilediğini tevhide Allah seçmiş olur. Allah dilediğini tevhide seçer, dilediğini tevhide yöneltmiş olur. Ha, ve yehdi ileyhi ben yünib ve kendisine dönene inabe eden yünib olanı rücu edeni de ne yapar Allah? hidayete sevk eder. Yükberü illa ve onun taati da kabul olunmuş, Allah olan bir de da kabul olunmuş olur. Ha, demek ki Cenabı Hak böylece dilediğini bir yandan seçiyor. Yani imanlı, imansız, hayırlı, şerli, cennetlik, cehennemlik gibi böylece birbirinden ayrıştıraraktan dilediğini bu şekilde seçiyor. Dilediğini de kendisine yöneleni de hidayete sevk etmiş oluyor. وَمَا تَفَرَّقُوا اَيْ اَهْرُ الْاَدْيَانِ فِي الدينِ Dinde din sahiplerinin şey yapmış olduğu, iftirak etmiş oldukları 14. ayet-i kerimede ayrılar düşmediler. Ne meferraku ey ehlü'd-dini, ehlü'l-adyani fid Din sahipleri dinde iftiraka düşmediler. Ne konusunda bi'l-vahhade ba'dun ve kef kefra <gülüyor> ba'dun. Onların bir kısmı ne yaptı Allah'a bir bildi, tevhidini ifade etti, vahdeti ifade etti. Bir kısmında küfür etmiş oldu. İlla anca... Hangi durumda bu ayrılma oldu? Kendilerine ilim geldikten sonra yani ilim geldikten o ilimden kasıt da tevhid tevhid geldikten sonra tevhid geldikten sonra onlar ne yaptılar? Bir kısmı iman etti Allah'ın birliğini kabul etti bir kısmı da iman etmemek suretiyle böylece birbirlerinden ayrılmış oldular. Buradaki ma edatını illa edatı menfiden müsbete çevirmiş oluyor. Bunu ne yaparaktan böyle yaptılar? بَحِيَا مِنَا kafirine بَيْنَهُمْ Aralarındaki kıskançlıktan dolayı, haddi aşmadan, bahî olmaktan, zulümden, haksızlıktan, haddi aşmadan dolayı aralarında kafirler ne yaptı? Böylece bir ayrılık içerisine düşmüş oldu. Madem onlar böyle bir ayrılığa düştü, ''Ve levla kelimetün'' eğer bir kelime söz önceden verilmiş bir söz olmasaydı ''Sabakat min rabbike, Rabbinden önceden geçmiş, sefkat etmiş bir kelime, bir söz olmamış olsaydı o söz neydi? ''Bitekhir-il cezayı'' cezanın ahirete bırakılması, tekhir edilmesi konusunda Allah'tan gelen bir söz olmasaydı çünkü Allah imhal eder, ihmal etmez. Allah mühlet ve süre verir ama kesinlikle ihmal etmez. İşte bu konuda Allah'ın vermiş bir, olduğu bir söz olmasaydı ne zamana? İlâ ecelin müsemma, yavbel kıyame Belirlenen bir süreye kadar. O belirlenen süre ne? Yavbel kıyame Kıyâmet günü. Belirlenen bir süre olan kıyâmet gününe kadar Allah'ın önceden geçmiş, Rabbinin önceden geçmiş bir söz kelimesi olmuş olmasaydı o zaman ne olurdu? Cevap geldi. Bak He, buradaki lev edatının cevabı lan ile anlamış oluyoruz. Onların arasında Allah hükmederdi. Kararını verirdi. Ne surette? Bir tazi bir kafirineci dünya hiç ahirete bırakmadan o kafirleri dünyada cezalandırmak suretiyle aralarında hükmederdi. Ve innellezine o kimseler ki urizul kitabe min badim ki sonrasında sonrasında kitaba varis kılınmış mirasçı kılınmış olanlar ki ve Ömür Yahudi ve Nasara onlar da Yahudi ve Hristiyanlardır. Eğer ondan sonra kitaba mirasçı kılınmış olanlar onların durumu nedir? Lafi şekkin minhu yani min Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, yani, Muhammed aleyhissalatü vesselam konusunda da onlar bir şek içerisinde, bir şüphe ve tereddüt içerisindedirler onlar. Burada müribin, aslında mürib ray kökünden geliyor. O da şüphe manasında, o da şek manasında. Böylece iki şek birleşince derin bir şüphe içerisindedirler. Derin, büyük bir şüphe. Mûkiyo ile ribete, yani kendilerini şek halinden Şüphe haline, şek halinde, şüphe haline derin bir şüpheye düşürecek, derin bir şüpheye düşürecek bir durum içerisinde içerisindedirler. O kendilerine kitap verilmiş olan Hristiyan ve Yahudiler. İşte felidhalike ettevîn. Tevhid budur. Tevhid böyledir. O halde fetrû ya Muhammed ennas'e, Ey Muhammed insanları davet et. He, i̇nsanları dine davet et. Ve ne ol? Vastakim aleyhi. O din üzerine istikametle dosdoğru ol. Ne gibi? Kemal-i Umirt'e emrolunduğun üzere. Emrolunduğun üzere istikametle dosdoğru ol ve onları dine, o doğruluğa da davet et. Hud suresinde de geçiyor değil mi hafıza? Hud suresinde de geçiyordu. Efendimiz diyor ki, Şegyebetli sureti Hud. Hus suresi, suresindeki ayet beni ihtiyarlandırdı. O ayette fes takim kema umirde. Emrolunduğun üzere dost doğru o ayeti beni ihtiyarlattı. Yani zikzak çizme. Orta yolda da değil. Ortanın ortasında. Ortanın ortasında yan çizmeden, yalpa yapmadan, en küçük bir sapma olmadan, şarapına yuvarlanmadan o dost doğru o istikametini koru. Bir insanın hayatı boyunca istikametini koruması zor, mümkün değil. Tabi ya peygamberlerin özel durumu, ismet sıfatı olması, Efendimizin farklılığından dolayı ağır bir emir. Yani en küçük ki başka ayette eğer yanlış bir durum yapacağı zaman şah damarından yakalayacağını söylüyor Cenab-ı Hak. Yani onun için onların o noktadaki sorumluluğu daha ağır. Onun için Efendimiz öyle diyor. Aynen bu ayet Şengebetli sureti i diyor. Bu suresindeki Fesvakim Teva Umir de ayeti deli ihyarlattı diyor Efendimiz. <gülüyor> onların heva ve heveslerine, arzu ve keyiflerine uyma. <gülüyor> terkihi, dini terk konusunda, terk etmek konusunda onların heva ve heveslerine uyma. Ve <gülüyor> Ben iman ettim. Neye? Bir Kitaptan Allah'ın indirmiş olduğu şeye ben iman ettim. Niçin? Ha, ve ve umirsuz ve ben emrolundum. Emrolundum. Ve niçin? Li adile. Adaletle muamele etmek için. Yani ey bi'en adile. Li adile, li'en adile. Mekmak. Adaletle muamele etmek için. وَيْلَكُمْ فِي الْهُكْمِ Karar vermede aranızda, adaletle hükmetmek için ben emrolundum. Benim görevim o. Allah, Allah ise Rabbul, bizim Rabbimizdir. Bizim mi? Sadece. Yok, ve Rabbukum. Bizim de, sizin de Rabbimizdir. لَنَا اَمَالُنَا Bizim amelimiz bize aittir. وَيْلَكُمْ اَمَالُكُمْ Sizin amelimiz de size aittir. Bizim amelimiz bizim lehimize, sizin ameliniz sizin lehinize veya aleyhimize. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Yani fekümdü yüce azza bir ameliydi. Böylece herkes ahirette ne olmuş olur? Yapmış olduğu amel ile cezalandırılmış olur. La hüccete, tartışma yok. Husumete, düşmanlık da yok. Husumet ve tartışma, fünahbeşe yok. Beyna ve beynekum. Bizim ile sizin aranızda bir husumet, bir düşmanlık, bir tartışma, herhangi bir durum yok kusumet ve tartışma konusu yok. Haza bu tabla ayet-i Bu ayet cihat ile emrolunmadan önce bu ayet inmiş oluyor hükmü o şekilde. Neden? Çünkü Allahu Allah o Allah beynena bizim aramızı toplar. Fil meadi lifastil qadar. Ahirette hükmetmek üzere, karar vermek üzere ayrıştırmak suretiyle ahirette Allah ne yapar? Aramızı bizi toplar. Bu ilehil çünkü nedir elmerci dönüş onadır. Hep Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde ve ilehil masir ve ilehil meab diye sürekli rücu, merci dönüş masir meab dönüşün ona olduğunu sürekli Kur'an'da Allah ifade etmiş oluyor. Ve nezih yuhajjo nefi din Allah'ın dini konusunda birbirleriyle münakaşa edenler. Ha nabiyyahu peygamberiyle min farzı mesdûce ibâle bi îmân. etme konusunda, iman etme konusunda icabet ettikten sonra, iman etme konusunda icabet ettikten sonra Allah'ın Nebisi olan peygamberle münazıha edenler, tartışanlar li <gülüyor> zuhuri ki onun peygamber olduğunun mucizesi sahip olmakla beraber iman konusunda İcabet ettikten sonra ona icabet edip kabul ettikten sonra nebisiyle tartışmış olan kimseler ki ki o tartışan kim ve ömer Yahudi Yahut Yahud onlarda Yahudi heh istedikleri kadar tartışsınlar istedik istedikleri kadar onlar tartışsınlar çünkü hüccet-i dahil etin onların ortaya koyacakları delilleri nedir dahil etin bahtil etin boştur, boştur. yani anlamsız mantarsızdır in darabiyim. Rabblerin izlinde onların ortaya sürdükleri denilleri boştur, geçersizdir. Bu aleyhim adamın ve onlar üzerinde Allah tarafından bir adam, bir kızma, bir hiddet var. Vereyim azalı kişiyi ve onlar için şiddetli bir azap vardır. Vallahi Allah, Allahu Allah, Allah el ki öyle bir Allah'tır ki en zel kitabı El-Kur'an Kur'an'ı indirendir. Nasıl bil hakki o Kur'an'ı hak ile indirendir. Muteallukun bi enzele. Bu nedir? Ha, Allah indirdi, hak ile indirdi. Bu da enzeleye müteaddesin bir hak bir cümlesi. Daha neyi indirdi Allah? ve mizan el adle. Rahman suresinde değil mi? En çok geçen ifade orada. Mizan. ve arhe ve daha bir eman fiyafakiyetim ve nafrızatık diye orada dört yerde Cenab-ı Hak mizanı ifade ediyor Allah mizanı dengeyi adaleti ölçüyü indirendir ve sen ne bilirsin sana bildiren nedir sana bildiren nedir sen ne bilirsin Nereden bilirsin ve ale saate umulur ki belki de kıyamet yani kıyametten kasıt onun gelişi, onun gelmesi karibu, belki de yakındır. Çünkü başka ayette ne diyordu? Kıyamet yakındır. Yani sen ne bilirsin? Belki de kıyamet yakındır. Kıyametin gelişi yakındır. Buradaki velâhalle ifadesi muallakun lifi'li li anil ameli. Ha, buradaki muallekun fiili, le'alle fiili amelden talip edilmiştir. Le'alle fiili amelden talip edilmiştir. Ve ma vâlehu, Ondan sonraki senedir, sede mezedden mef'uleyn. İki tane mef'ule geçmiş olmaktadır. Ondan sonraki ifade ise, gelen iki mef'ulün, ondan sonra gelen iki mef'ulün yerine geçmiş olmaktadır. Bu devamlı bu şekilde geçer, sede mezed seddeme seddel mef'uleyn diye ondan sonraki ise iki mef'ulün yerine geçmiş olmaktadır. يَسْلَجِلُوا bir نَزِينَ لَا Yani o kıyamete, kıyametin ne zaman kopacağına, ahirette öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmeyenler acele ediyorlar. Acele istiyorlar, acele olaraktan. Yani kabataslat belalarını istiyorlar. Ne diyerek? يَكُلُونَ diyorlar ki ''Metaate eti'' ''Ne zaman gelecek?'' Ya hani kıyamet diyordun söyle bakalım hani, hani ne olur? Hani ne zaman gelecek o dediğin kıyamet gelecek diyordu He, bunu niye söylüyorlar? ''Zannen minhum enna gayru adiyetin'' Gelmeyeceğini düşündükleri için zannettikleri için ondan dolayı alaycı bir tavırla metate eti'' ''Ey Muhammed hani sen kıyamet gelecek kopacak'' diyordun hani? Hani nerede? Ne zaman gelecek diye alaycı bir tavrına belalarını içirekten bu konuda o iman etmeyenler acele ediyorlar, acele istiyorlar. He ama vallazina o müminlere gelince onlar da müşriklere çaplarcasına, yarılırcasına kork korkarcasına korkarak minha o kıyametin gelmesinden. onlar ise ne yapıyor? Müminler onlar gibi değil, bundan korkuyorlar. Sorumluluklarını bildikleri içindir ki müminler ise bu konuda korkmuş oluyorlar, onlar korkarlar. Ve alemine ve o müminler niye korkuyorlar? Çünkü biliyorlar ki en o kıyametin gelişi, saatin gelişi ahktır Dikkat edin, incelediğini o kimseler ki yumarune yani mücadelene mücadele ediyorlar, tartışıyorlar. Fi saati, o kıyamet konusunda o tartışanlar var ya. İşte hani gelmedi gelecek diyordunuz vesaire diyenler var ya وَفِيُّ دَلَالٍ بَعِيدٍ Onlar uzak bir sapıklık içerisindedir. Derin bir sapıklık içerisindedirler onlar. اللahu <gülüyor> natifun, Allah ise mutfus sahibidir. Bir imadi kullarına, bir rehim ve faciliyim. Hem iyilerine hem kötülerine. Çünkü hadis-i kutsiyle var ki eğer Cenab-ı Hakk'ın Rahmeti olmasaydı kafirler bir cüra, bir avuç su içemezlerdi. Yani demek ki Cenab-ı Hakk'ın o rahmeti lütfu olmasaydı facir ve günahkar ve kafir olanlar ondan su içemezlerdi. Sizi uzağa gitmeye gerek yok. Size birisi küçük bir hakaret etse, arkasında kap, evinizin kapısını çalsa veya sizde o elinizde su şaşal olsa, ya susalım ya biraz su verir misin dese, yüzünüze eş gitirsiniz, çok ihtiyar dersin. Daha bana <gülüyor> Düşün ki kafir ve facir olan insan 70 sene, 80 sene, 90 sene yaşıyor, günahkar Allah'a küfür ediyor, Allah'a inkar ediyor, Allah'a isyan ediyor ama Allah'ın lütfu o kadar geniş ki kullarına lütfediyor, iyilik ve insanda rızkını veriyor hayatını devam ettiriyor. Suyunu da veriyor. Eğer suyun deyim daha önce bir ayet geçiliyydi. Eğer suyunuzu kesmiş olsa Nuh suresinde. Suyunuzu kesmiş olsa size kim su verecek? Yani eğer Allah size suyunuzu kesse, varasını kapatsa size kim su verecek? Onun içindir ki Hay zulam yuhlikum cuen bi Allah ne yapıyor? Onları isyanlarından dolayı helak etmiyor. İsyan öyle ki Allah onları isyanlarından dolayı helak etmiyor. Her zukumen yaşar. <gülüyor> Dileğini rızık veriyor. Min kulli min umme yaşa onlardan dilediğini rızık veriyor ki biber tabi yo ala İradesi konusunda Allah güç ve kuvvet sahiptir. Fe aziz el gali ve la işinde de hakim ve galip izzet sahibi olandır. Mekane e yürüyduğu ameliyi, yapmış olduğu işleriyle ameliyle irade eden neyi harf el ahireti. Burada şöyle soralım. Harf burada ekim manasına. Ayet tahttanı geçiyor. Yuhlikül harde ve <en> nesle. <sausage> Yahu, Yahudiler için cenab-ı hak söylüyor. Onlar ekini ve nesilleri bozarlar. Bozarlar. Buradaki harf ifadesi harsel ahire, sevabel ahire, darel ahire, ahiret yurdunu isteyenler, ahiret sevabını isteyenlere gelince, o kimseler ki ey yani keş daha ahiret çalışmasını, kibere ettevabun, ahiret hayatını, ahiret ebediliği, bekayı, sonsuzluğu isteyenlere gelince, fe onlar için ne yaparız? Nesiblev fi yani onların ekinlerini de, sevaplarını da, ödüllerini, cezalarını, mükafatlarını da arttırırız. اَيْفِ فِيهِ اَلْحَسَنَهِ اِلَىٰ اَشْرَةَ وَا اَكْثَرَةَ Ayette ne geçiyordu? Bir ashre فَارِهَا Yapılan her bir iyiliğe on veririz, kötülüklere bire bir veririz hatta daha ve ektere otuz bine kadar Kadir Gecesi'nde olduğu gibi bin aydan 83 yıla kadar çıkartırız. Böylece ahiret yurdunu isteyenler, sevabını isteyenlere biz ne yaparız? Onun ekinini, sevabını, ödülünü arttırırız. Ama o menkere yürüdü hâllet dünya, dünya hayatının menfaatını faydasını, günahını geçiciliğini isteyen kimseye gelince, nu'te minha Ona da onu veririz. Dünya isteyene dünyayı, ahireti isteyene ahireti. Ancak bir adam kendisi için tak, taksim edilmiş olanı katlamadan, arttırmadan, ziyade kılmadan onu ne yaparız? Onu da ona veririz. Ama ve male ahiretimin nasip. Ahiretler de onun için herhangi bir nasip, herhangi bir payda yoktur. Her yoksa buradaki en bel manasına lehüm. yoksa onların var mı? Şürekâ ortakları mı var? Yani ortaklarından kasıt bir şeyatil olun. Onların şeytanları mı var? Ki o şeytanları şere'u eşşürekâ onlara hüküm koyuyorlar, kanun ve yaşayış ne yapacaklarını, ka kararları veriyorlar. Lehum o el-küffâr o kafirler için. Yani o kafirlerin şeytanlardan kendilerine karar verecek, hüküm koyacak ortakları mı var? Neyden? Mine dini el fasidi boşut olan inançlarından dinlerinden ki manaya eden bihilla Allah izin vermediği halde Allah izin vermemiş olduğu halde dinden kafirlerin şeytanlardan ortakları mı var ki kendileri için karar ve hüküm koymuş olsunlar keş şirkine gibi ortak koşabilirsiniz. Veya ve inkar-ı öldükten sonra tekrar dirilme yok, inkar etme gibi size onu ortaya koyan kanunlarınız mı var? Heee. Velevlâ kerimet fasli eğer o fasıl günü, hesap günü yani Eyl geçmiş olan o hüküm bir cezafî yavr-ı kıyame eğer o kıyamet günündeki hüküm günü olmasaydı o ceza günü olmasaydı o zaman ne olurdu? Cevabı geldi. Levin. Lequdiye beynehüm. Onlar arasında Allah karar verirdi, hükmederdi. Yani ve beyne müminine bir tazibi lehum fid dünya. Ve böylece onlar ile müminler arasında dünyada azap vermeyi ne yapardı? Tacil ederdi. Ahirete bırakmaz, karşılıklarını dünyada verirdi. Ve inne zalimine kafirine, muhakkak ki kafir ve zalimler, lehum azabun, emimun ve ellimun, onlar için elem verici bir azap vardır. Ve zalimiyle zalimine, zalimleriyemel kıyamet, ey Habibim kıyamet gününde zalimleri göreceksin ne olarak Müşfikine, böyle silmiş korkak, çatlamış patlamış dehşete kapılmış kâifiğine korkulu bir vaziyette göreceksin. Neyden dolayı mimmancısa bu fit dünyada işlemiş oldukları günahlardan dolayı en yüce azem aleyhi dünyada işledikleri günahların karşılığını görme konusunda cezalarını görme konusunda işlemiş olduklarından dolayı maftet habbunların korkun korku içerisinde korkulu vaziyette olduklarını göreceksin. Ve yani o el ceza aleyhi onlara kıyamet ahiret günde verilecek ceza vahiy on bir bebeğim. gerçekten onlara gerçekleşecek, verilecektir kıyamet ile muhalete hiç imkanı yok imkansız, İm mümkün değil mümkün değil gerçekten ne olacak? O başka yolu yok, imkanı yok. Bu ki ahirette kıyamet gününde o gerçekleşmiş olacaktır. Verediğine amenû iman edenler ve amirü salihati ve salih amel işleyenler firdanatü'l cennet cennet bahçelerinde dediler. En <gülüyor> zahabni nisbet ila mendunahü. Bu nedir? Daha aşağıdakine göre en güzel vaziyettedirler kendilerinden daha aşağıdakilerine göre cennet 28 tabaka daha aşağıdakilerine göre nispeten en güzel bir surettedirler cennet bahçelerindedirler o iman edip salih amel işleyiciler <gülüyor> ve onlar için <gülüyor> ma yeşâûne idda rabbihim darrablerinin neslinde diledikleri vardır. Onlar için Rablerinin nezdinde ne dilemişse o vardır. Zalide bu nedir? Hüvel fadlul kebir. Bu cenab büyük bir fadlı ve büyük bir ihsanıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Şura suresinin 23. ayetinde Hüsnü Rabbimiz işaret zamiri işte böyledir. Eldedir öyle bir şey ki yübeş yürü onu müşteriyor ki minel hibur, beş yürü, yürü mübaşer eten beşar eden. Bir onun kim müjde diyor Allah Allah. Kime ibadet kullarına. Hangi kullarına erlediğine kulları kıssıla cümlesi Türkçedeki noktalı virgül gibi ki manasına Allah öyle kullarına müjde ki onlar ne yapıyorlar? Âmelleri iman ediyorlar. Bu amil salihate ve salih ameller işliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de sürekli imandan sonra salih amel zikredilir. اَلَّذ۪ينَ عَامَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِيَةِ اَلَّذ۪ينَ عَامَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِيَةِ Sürekli imandan sonra en çok Cenab-ı Hakk'ın durduğu salih amel ki kapsamı genişler. İyiliğe ait her şey salih amel kategorisi içerisine girer. Efendimizin ifadesiyle en küçüğü, en küçüğü yolda insanlara zarar verecek bir taşı kenara atmak olarak ifade edebiliriz. Kul de ki, ey Habibim onlara de ki لَا اسَلِكُمْ عَلَيْهِ yani ey ala tebliğ-i risaleti, peygamberliğimi tebliğ karşılığında, mukabilinde ben sizden istemiyorum. Ney? Ece. Herhangi bir ücret, mükafat, bedel ve karşılık istemiyorum. Sadece isteyecek bir şeyim varsa o da şudur. İlla mevdede fil kurban, yakınlarımı muhabbet, Meveddet, saygı, sevgi, yakınlı, onlara muhabbeti ve meveddeti istiyorum. Yani bu cümle nedir? İlla ile başlayan cümle istisnai muhtadar. Burada bir kesilme yapıyor. Ha, istemiyorum ama bu buradan keserekten illa istisnası ile şunu, yatımlarıma ancak bir muhabbet, bir kurbiyet istiyorum. Ey yani, "Lakin eskerim antebedu karabeti, He. ''Elle o yakınlarıma ben muhabbeti, sevgi istiyorum ki hiye o karabeticum eylem.'' Aynı zamanda sizin de yakınlarınızdır. Sizin de yakınlarınız olan yani peygamberin hanımıdır, eşidir, çocuklarıdır, torunlarıdır gibi aynı zamanda sizin de yakınlarınız olmuş olan kendi yakınlarıma da bir muhabbet ve meveddet, bir saygı ve sevgi istiyorum. ''Fe inne lehu fî gülü batnil min karabeten.'' Çünkü burada şu noktaya özellikle şey yapıyor. Kureyş'in her bir kolunda, her bir kolunda bir karabet bir yakınlık vardır. Yani bakıyorsun ikinci, üçüncü nesillerde bir noktada birleşmiş oluyor. Birleşikler bir nokta vardır. Böylece buradaki ifade etmiş olduğunda da her batında, he Kureyş'ten her batında da bir yakınlık olayı vardır. Yani Kureyş'in her bir kolunda da bir karabet, bir yakınlık vardır. Ama ve men yaftari kim kazanırsa, yektesip, kesbederse, hasen bir iyilik yaparsa, kazanırsa, elde ederse, o iyilikten tasar taaten, bir vitaat. O zaman ne yaparız biz? Buradaki men şart edatının cevabı olaraktan bu fiha. O taat ve iyiliği konusunda biz arttırırız, Bütün güzellikleri, onun o iyilikleri ne yaparız? bir ya, kat kat yaparız. Mudaafen mudaaf kat kat onlara arttırmış oluruz. <gülüyor> Onlar gafurun, muhakkak ki Allah mağfiret edicir. edicidir. Ma, gafurdur. Neyi? Liddunubi. Muhakkak ki Allah günahları mağfiret edicidir. Şekur nülkali kalili feyudalifahu. Az olan şükürleri fazlasıyla karşılık verendir, karşılayandır, onu katlayandır. Yani bir şükrü en az ona, yüze, bine fazlasıyla katlayandır Allah. En yoksa ''Ben'' buradaki ''embel'' manasına ki daha önceleri de geçiyor. ne? Onlar diyorlar mı? Neyi diyorlar mı? Şunu. ''İftera'' ''İftera alallâhi Aslında kezif ifadesi ala ile kullanılırsa o da iftira manasına gelmiş olur. Yoksa onlar ''Allah'a yalan söyledi'' ''Nisbetül Kur'an ilallâhi teâlâ'' Yani Kur'an'ı Allah'ın nisbet etmek ile haşa o Muhammed yalan söyledi mi diyorlar. O Muhammed iftira, Allah'a iftira etti mi diyorlar. فَهِنْ يَشَئِ illa Eğer Allah dilese, diler ise ne yapar? يَحْبِلْ يَا لِتُبَاءَ mühürler. <gülüyor> مُهُرْلَرْ Allah ala اللّٰهَ الٓا olduğu gibi الٓا قَالْبِكَ Allah dilerse böyle bir yanlış olduğunda senin kalbini mühürler. Hatta başka ayette ne diyordu? Bir yanlış yaptığı zaman senin şah damarını koparırız diyerekten o derece ağır bir sorumluluk yüklendiği içindir ki bir yanlış haşa yapması söz konusu değildir. Hmm, hmm. Yani israfya alâ ezâmi bihâzer kavri ve gayri Gerek bu söz üzerine gerekse başka şeyler üzerine onların eziyetlerine sabretme konusunda sabretme konusunda ne yaparız? Senin kalbini katmetmiş oluruz, bağlamış oluruz diler isek. Ve yallah bahtile ve Allah ne yapar sapık ve batıl olan şeyleri imha eder yok eder. O sapık olan şeyler ne? Eyledi Onların söylemiş oldukları sapık şeyleri Allah imha eder. Aynı zamanda ve yohet mu hakkı da tahakkuk ettirir. Yani yüsbitu hakkı da tespit eder yerine yerleştirir. Bir kelime adi, peygamberine, peygamberine indirilmiş olan o kelimeleri Allah ne yapar? Hak üzere tahakkuk ettirir, onları tesbih edip yerleştirir, koymuş olur. İnnehu muhakkak ki o Allah, alimu bizatı sudur, sadır ve görüşlerde olanları iman imanları bilir. Bir manevi kulube, kalpli imanı var, salih amel mi var. Ney varsa Allah elbette ki sadırlarda olanları, göğüs sahiplerinin göğüslerindekini elbette ki Allah bilendir. Ve o Allah yine yapar. Yahba tuvbete hani kullarından onların tevbelerini, dönüşlerini, Allah'a varışlarını, yanlıştan vazgeçişlerini onlardan kabul eder. Veya fu anisiyyati ve günahların Hani müksüresinin Âmen-i Resûl'de vafu anla vafirlena da ifade edildiği gibi onların seyyi elerini de affetmiş olur. El anha kendisinden tevbe edilen üzerine tevbe edilmiş olan o günahlarını da Cenab-ı affetmiş olur. Vafu anla vafirlena. Burada aslında birbirinde farklı özellik var. Af ile mafiret ayrıdır. Af şudur Mesela bir kişi bir yanlışlık yaptı, onun o yanlışlığını yüzüne vurup, söyleyip ama cezalandırmamaktır. Bu Mağfiret ise onun o yaptığı suçu görüp onu yüzüne de vurmamak, polise de teslim etmemek, onun bazı güzel hasletlerinden, özelliklerinden dolayı onu affedip bağışlamak manasına gelmiş oluyor. Af ile mağfiret arasındaki fark. وَيَعَلَمُوا مَا تَفْعَلُونَ Muhakkak ki Allah sizin yaptıklarınızı bilir. <gülüyor> Bese cevru'l zena Allah icabet eder. İman edenler, iman edenler icabet eder. Vakan bil ve salih amel işleyenler icabet eder. Yuce'ye ru ila yani kendilerinden istenilen şeye, istenilen şeye icabet ederler. Ve böylece Allah da ne yapar? O yazidi'l fadhlihi kendi fazlını ve ihsanını, iyiliklerini onlar üzerinde ziyade kılmış, arttırmış olur. Varka <gülüyor> kafirlere için durum böyleyken, salih amel işleyenler için böyleyken ne yapar? Onlara Allah istediklerini verir, istediklerine icabet eder iken, var <gülüyor> kafirlere mazabı şeydir. Kafirler içinde şiddetli bir azap onlar içinde vardır. Ve <gülüyor> eğer Allah, eğer Allah, basit Allah rızk aliyor, vadili, Fakir zengini ayırmaksızın, hepsini zengin kılsaydı, rızkını hepsi herkes için aynı derecede yaymış olsaydı o zaman ne olurdu? Lev şart edadının cevabı, lan'dan anlıyoruz. لَبَاهَوْ جَمِيُهُمْ تَهَوْ Onların hepsi asıtırlardı, yoldan çıkarlardı, azgın bir hale gelirlerdi, o zenginlik onları şımartırdı, haddlerini aştırmış olurdu. فِيَعَدِ Yeryüzünde haddi aşarlardı. Vallahi, darcum Allah yunesül minel rıskar, rısk minel erzaki, rısk ne yapıyor Cenab-ı Indiriyor, bir kaderin ma dilediği miktarca, dilediği miktarı kadarını Allah indiriyor. He, feyabsu tabadı ibadini, badin, bazısına vermek için, bazısına ne yapıyor? O kullarından bazıına o rızkı bastırıyor, seviyor, yayıyor, veriyor, indiriyor, çoğaltıyor. Ve yem şevanin bastı ba he. Ve o anıl Yani haddiye aşmış olurlardı. Böylece rızkı bollaştırmaktan dolayı azımlık dolar doar. Ve yemşev o anıl Herkese tamamen sınırsız bir şekilde vermiş olmaktan dolayı doğardı. Ney doğardı? El bahyu azgınlık da, haddi aşma olayı da doğmuş olurdu. İnne o Allah, bir ibadiyi kullarına nedir? Kullarından kadirun basiyun. Kullar her şeylerinden haberdar ve her şeylerinde Allah görmüş olandır. Yine o Allah ki, uhuvallesi, yunus zil hayte el matara yağmuru indirir. O Allah ki yağmuru indirir. Mimba <gülüyor> ri Hangi durumda? Yeysu <gülüyor> minnuzulihi. Kullar ümitsiz bir hale düştüklerinde eyvah yağmur gelmeyecek kıtlık olacak. Ümitsiz bir hale düştüklerinde, ümitsiz olduklarında oldukları bir durumda. Sonra Allah ne yapar? O ümitsizliklerini kıraraktan onlara yağmur gönderir. Onun için Rabbimiz ne diyor? Velatakatu min rahmetillah. ya yefuzuru ve Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İşte böyle bir ümirsiz hale kullar düştüklerinde, kıtlık kuraklık gibi tehlike olsun Allah ne yapar? Yağmuru indirmiş olur. Bu manada her zaman için bu. İlla yağmur değil, bugünlerde de öyle. Milletin bir koronavirüsünden dolayı marketlere saldırmış olmasına karşı yani bu nedir? Adeta Cenab-ı Hakk'ın rahmetini düşünmemektir. Oysa Allah ne yapıyor? Çocuk daha dünyaya gelir gelmez hemen annesinin memetsizliğinden rahmet şefkat sütlerini de Cenab-ı Hak gönderiyor. Çocuk doğmadan önce annenin memesinde hiç süt yok. çocuk dünyaya gelir gelmez sütü de beraberinde geliyor. Demek ki Cenab-ı Hak rahmetiyle burada unutmuyor. Rahmetiyle ona muamele ediyor. Ve en şuru rahmetahu. Allah rahmetini ne yapıyor? gel yüzüne yap suku O rahmet yağmurunu indirerekten yeryüzüne bahsediyor. Her tarafa muhtaç olan yerlere o rahmetini, o yağmurunu göndermiş oluyor. Allah müminlerin dostudur. müminlere ihsan ve iyilikte bulunandır. Kendisine yapılan hamdleri kabul eden ve aynı zamanda kendisine mahmud olan, hamd edilendir. Yapılan hamdleri de kabul eden, in nezdindeki yapılan tüm hamdleri bilendir ve aynı zamanda övülen mahmuddur Allah. Ve bir âyâti, bu gibi şekirdeki ayetler çok gelir. Onun ayetlerindendir. Varlığının ve birliğinin alamet ve delillerindendir. Ney? Kafkusu mawati var. Yerleri ve gökleri yaratması ve aynı zamanda ve kafkuma defter ve aynı zamanda yayması, saçması fihi <gülüyor> o yer yüzünde min <gülüyor> canlıları dabe sürünen ve canlıları yer yüzüne saçıp savurması, yaymış olması da onun yine bir rahmetindendir. Ve neşere, neşere. Onları ne yapıyor birbirinden tefrik edip ayrılıyor ve neşediyor etrafa yaymış olması Cenab-ı Hakk'ın varlığının ve kudretinin alamet ve ayet ve dinlerindendir. Hi, <gülüyor> odan bu alal min Gerek insanlardan gerek onların dışında hareket eden her türlü canlı, her türlü canlı odan ve kapsamın içerisine girmiş oluyor ve o alacemeyim. Bir haşrı. Mahşer için, haşr için tekrar bir araya getirmek için Allah, İzâ Yeşâ'ı dilediği zaman onları ne yapar? Toplar. Bu toplamaya nedir? Kadirun. Allah kadirdir. Yani Allah onları tekrar cem etmeye haşr için tekrar bir araya toplamaya Allah nedir? Kadirdir. Güç ve en sahibidir. Fiddamiri tahribul afiri ala gayriye. Şimdi burada davbe dedi. Burada Hepsini beraber, şu, bunu ifade tarih şu manaya geliyor. Mesela ebeveyn diyoruz. Ebeveyn aslında anne baba demektir. O anlaşılır ama normalde anne baba değil. Eve baba demektir. Hep baba. Ama anne yok burada. Ama i̇şte ailede baba önde galip olduğu için, üstün durumda, öncelikli durumda olduğu içindir ki ben. üstünlük esası üzerine olmak dolayı burada ebeveyn diyoruz. Ebeveyn de baba söylenildiği halde anne baba anlaşılır. Aynen kamerain gibi kamer iki kamer. O şey iki kamer yok ki. Yani kamerain derken hem ay hem güneş kastedildiği içindir ki ta'lîp esası üzerine ondan dolayı bu ifade kullanılır. Dabbe de bütün canlı insan da girer bu içerisine. diğer varlıklarda bunun içerisine girmiş olur. Ve ma'esâbetum o şey ki size isabet etti. He, kitabun min nasi cemiyan bütün insanlara kitap, aynen bugün dünyanın maruz kaldığı sıkıntı gibi He, ey insanlar dünyadaki 8 milyar insan size her ne isabet ederse min musibetin, belli ve şiddetin zorlukta ve belada size herhangi bir şey isabet ederse bu nedir neyin sebebiyledir. Hadi ma sebebiye, o şey sebebi nedir ki kesebet eydikun ellerinizin kesbetmiş olduğu, işlemiş olduğu şeyler sebebi nedir? Koronavirüsünün mesela çıkmasında çok sebep olabilir ama efendimiz duyuruyor mesela, vuruş yayıldıkça musibet ve belalarda, bilmediğiniz hastalıklarda, mikroplarda o derece çıkmış olur. Onun içindir ki. Burada el denilmesindeki sebep daha önce de bunu ifade ettik. Her şeyi biz elle yaptığımız için ondan dolayı elinizin işlemiş olduğu şey sebebiyledir. Size isabet etmiş olan herhangi bir musibet. Ki o da nedir? Kesebtur <gülüyor> minez-zunubi. Günahdan işlemiş olduğunuz şeyler. Fakat bir aynı burada da geldi tekrar. Burada niye el ile tabir ediliyor? Ye'n ne'leikler Çünkü birçok fiillerde işler ne yapılır? El ile gerçekleştirilmiş, el ile yerine getirilmiş, el ile görülmüş olur. Evet. Burada ve veya an kesir. He. Demek ki kendi elini sebebiyle o musibeti Allah bir yandan verirken, diğer yandan da ne yapıyor? Veya Veyah-ı kesir birçoklarından da affetmiş, minha o zulürlüklerini, günahlarını affedip bağışlamış oluyor. Böylece fena yücazi aleyhi. Böylece onu o yapmış olduğu günahtan dolayı demin af ve mağfirette olduğu gibi cezalandırmamış oluyor. Ki ve teala Allah yücedir. Ekremu min el yüzenne el cezatil afireti. Böylece dünyada vermiş olduğu o günahtan dolayı tekrar ikinci iki, bir sefer ahirette ceza vermekten Allah nedir? Münesseh ve kerem sahibidir, yücedir ve de ulvi olmuş olur. Yani hem dünyada musibet versin hem ondan sonra bir daha tutsun Cenab-ı Hak ahirette ceza versin. Allah böyle şeyden münessehdir. Onun için nedir? İşlenen her bir günah. Müminin ayağına batan diken dahi onun günahının silinmesine... İnsel hasenat yüzünü şeyaat. İyilikler de kötülükleri götürüp gelen belalar, musibetler. Hatta efendimiz ne diyor? Sıtmanın tesirinden dolayı meyveli bir ağacı sirkelediğinizde nasıl meyveleri patır patır dökülür ise günahlar da öylece dökülür buyuruyor. Onun için başa gelen her bir musibet günahların da silinmesine bir sebeptir. Feten bana fi dünya bir musibeti Çünkü kelime Çünkü Cenab-ı Hak madem dünyada musibeti verdi ahirette bunu tekrar etmez. Çünkü Allah tekrar böyle iki defa bir suçtan dolayı iki defa ceza vermekten beridir. Kerem sahibidir, ikram ve lütuf sahibidir. Bunu yapmaz. Ama gayrel midzibiyle, ama günahkarların dışında olanlara gelince, çünkü bela geldiği zaman içinde masumlar da gidiyor. Ha, fema yusufun fid dünya, işte onlara da günahsız olanlara da belaların dünyada isabet etmiş olması niçindir? Lef fil fil ahireti, ahiretteki dereceleri yükseltmek içindir. Yani demek ki musibet geldi. Günahkarlar burada cezasını aldı. Günahları temizlenmiş oldu. Masum ve günahsız olanlar da şehitliğe varıncaya kadar, şehitlik derecesine varıncaya kadar onların da manevi dereceleri yükselmiş oldu. O musibet ona da sebep olmuş oldu. Valla el dünya müşkürt. Ey müşrikler siz bir mucizeyin Allah her even Allah'ı zor bırakacak, aciz, bırak, aciz bırakacak, güçsüz bırakacak değilsiniz yani yaptıklarınızla yapacaklarınızla siz kaçaraktan kaçmak suretiyle fil ardi, yer yüzünde oraya buraya kaçaraktan kaçmak suretiyle Allah'a aciz bırakacak değilsiniz. ne fetefurtunehu yani Allah'tan saklanıp gizlenmek suretiyle kaçmak suretiyle yer yüzünde Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Yani böylece de ondan kaçıp kurtulasınız. Yani kaçarak Allah'a aciz bırakacak değilsiniz ki, فَتَفُوتُونَهُ Böylece de ondan kaçmış, kaçmış da, böylece de kurtulmuş olasınız. Bu durum söz konusu elbette ki değildir. Kaçacak da, kurtulacak da değilsiniz. وَمَا لَكُمْ دُونِيُّهُ Aynı zamanda Allah'ın dışında sizler için, ey gayriyi Allah'ın dışında sizler için yoktur. Ne? مِنْ بليه. Bir dost. Herhangi bir yardımcı da yoktur ki yete o azabı bu anhum. O dostunuz sizden, size gelecek azaptan sizi korumuş, o azabı sizden def etmiş, uzaklaştırmış olsun. Onun dışında ne bir dost, onun dışında ne de bir yardımcı elbette ki yoktur. Evet, benim min yukarıda geçmişti. Ve min ayatihi, dediğim gibi çok geçer. Hep burada işaret dikkatimizi çekmiş olur. Yine Allah'ın varlığının ve kudretinin güç ve A, birliğinin teklini ayet ve alametlerindendir. Ne elcavarı, esfuru, el gemiler de onun varlığının alametleri. Ne nerede fil bahri? Denizdeki, denizdeki gemiler de onun varlığının birer alametleridir. O ge gemiler, denizdeki gemiler ne gibidir? Kel alami, adeta dağlar gibidir. Kel civarif büyüklük konusunda dağlar gibidir. Nasıl onun varlığını ayametlerinden? Daha önceden ifade ettik. Suya bir çakıl taşı attığınızda çakıl taşı, küt diye dibe batıyor. Ama tonlarca ağırlığındaki gemi suyun dibine batmayıp suyun üstünde gidiyor. İşte bu Allah'ın varlığının ayet ve alameti değildir de nedir? İngilizce, eğer Allah dilerse, eğer Allah dilerse, yüz günü riha, rüzgarı durdurur. Rüzgar esmez. Hele değil, Temmuz-Ağustos'ta bile düşünün. Rüzgar yok. Heleyle bir de Adıyaman gibi, Urfa-Antep gibi yerlerde düşünün. Sıcaklığın 50-55-60 derece olduğu yerlerde düşünün. Klimasız bir yerde de düşünün. Eğer Allah rüzgarı durdurursa, He feyeslemeden yasir me revakide fevabide la tecri ala zahrihim. Tamamen böylece cenabet durdurduğu zaman, rüzgarı durdurduğu zaman feyazlar, feyazmel yani yasirle sare yasiru sare yasiru he yasirle revakide fevabide la tecri. O sabit olanlar, duranlar olurlar. Duranlar olurlar ala zahriyi. Onun üzerinde onun üzerinde duranlar olurlar durmuş olurlar. Bunu toplayacağım. İşte inlati daleke ve ayetin, işte bunda ayetler vardır. Likül sabari işe Yani çok çok sabredip şükreden insanlar için ki hüver müminu yaz bir fi şiddeti veya şu rufi rahâi. Müminin özelliği nedir? Zorluk anında sabreder, bolluk anında da Allah'a şükretmiş olur. Özetle 33. ayet kelimeyi toplu olarak ifade edecek olursak eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde verirler. Artık gitmez. Değil mi? Gemilerin de gitmesine nedir? O rüzgar vesiledir. Kamçı gibi gemileri kamçılıyor, göndermiş oluyor. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükür eden kimseler için nice ibretler vardır. Gemi gidiyor. Bir anda düşünürüz rüzgar kesildi. Küt diye o koca dağ gibi gemi suyun üzerinde durgun bir vaziyette durmuş bir halde kala kalmış olur. İşte bunda da nedir? O salit kalan o şeylerin rüzgarla gitmiş olmasını sağlaması da çok sabreden kullar için elbette burada da ayetler var. Çok şükreden o için. Ev yubik hünne veya onları yubik hünne atun ala yüzif. Yani burada rüzgarı durdurur mu? Durdurur. Veyahutta yubetun ala bir asr Onlara o rüzgarı vermemek suretiyle hani rüzgarı vermemek suretiyle denizde o gemileri durdurup da gitmeleri engellendiği bu nimetten mahrum oldukları gibi onları da helak eder. Ne ile bu sefer de rüzgarın şiddetiyle rüzgarı durdurması bir nimetsizlik Rüzgarı verip de fırtına halinde şiddetle onları yok etmesi ki bazı kavimler o şekilde helak ediyor. Ve böylece ne yapar? Bu sefer de o rüzgar ile o, o insanları, o beldenin ahalisinin insanlarını rüzgar vererekten ne yapar? O gemiyi batırmak suretiyle, alabora etmek suretiyle aynı zamanda onları boğar. Neden dolayı bunu? bir ma Yapmış olduklarından dolayı. Ey yani ehlihinne mineddunubi. Günah sahiplerinin yapmış oldukları günahtan dolayı Allah ne yapar? Bir rüzgar ve fırtına ile onları alabora ederekten, gemiyi ters çevirerekten onları helak eder, onları boğmuş, o şekilde de cezalandırmış olur. Ama bununla beraber ve Yahu o günah işleyenlerden birçoklarında dilerse affeder. Fena yarık ve o illerini de böylece boğmamış onları kurtarmış olur. Ve yalnız mukadderin, mukadder bir illete bu nedir Mâfustur. Yani ey ey yorakahum liyantakim minhum ha bunu Niçin yapar? Ha bildirme, veyâleme bildirmek. Onlardan intikam almak için. Ve ellediğine اَلَّذ۪ينَ مُجَادِلُنَ ف۪ي Ha ayetlerimiz konusunda Allah aynı zamanda ne yapar? Mücadele edip tartışmış olanları da Allah elbette ki bilir, bilmektedir. مَا mahis, مِنْ مَحِيزٍ مُهْرَبِينَ onlar için böylece herhangi bir da azaptan bir kaçışla onlar için söz konusu değildir. Ateşten kaçma, kurtulma durumu onlar için söz konusu bir mahiste yoktur, bir kurtuluş da yoktur. Buradaki ve cümletün nefi seddeme seddeme mef'uley yâleme ve nefi muallekun anil ameli. Daha önce de dediğimiz gibi bu da bir deyimdir. Seddeme selle mef'uley. Yani iki mef'ul yerine geçer manasında. Böylece de nefi Fiili amelden talik etmiştir. Nefi, fiili, evet, iki mefgulün fiili yerine geçmek suretiyle amelden talih etmiştir. Amelden talik etme, koyma, yerleştirme, bağlama gibi manalara da gelmiş olur. Demek ki burada da Cenab-ı Hak o nimetlerini sayarken, o nimetlerini sayarken 35. ayette de özetle burayı toplayacak olursak, Ayetlerimiz hakkında mücadele edenler bilsinler ki kendileri için kaçacak bir yer yoktur. Yani demek ki felak olmaları, aynı zamanda onlar bilsinler. ne bilsinler? Allah'ın <gülüyor> ayetleri konusunda, ayetleri konusunda mücadele edenler, o mücadele edenler bilsinler ki kendileri için bir kaçış, bir kurtuluş yeri de söz konusu elbette ki değildir. كَمَا اُوْتِيتُمْ كِتَابٌ رَوْمِينَ وَاِلِهِمْ Gerek müminlere gerek onun dışındakilere bir hitaptır. He, <gülüyor> fema Öyle bir şey ki verilmiş. Min şeyin, min eşaz-zünya. dünyanın nimetlerinden, dünyanın nimetlerinden herhangi bir şey ki o kimseye o nimet verilmiş. Dünyanın malından herhangi bir şeyinden o insana verilmiş. İşte bu nedir? Dünyanın malından, nimetinden, süsünden, ziynetinden verilen فَمَتَا hayatı. Dünya Bu dünya hayatının bir faydalanması, bir meta, istifade etmesi, bir olur, istifadesidir. Yani böylece yetemette o şeyi, fima, ha, ne yapmış oluyor? O yeryüzünde, dünyada o insan Allah'ın kendisine vermiş olduğu o nimet ile istifade etmiş, faydalanmış oluyor. Sın ve sonra يَزُولُ bir müddet sonra bir bakıyorsun ki eline nimet geçmiş ama sonra zail olup gitmiş. Elde nimet yok. Adam trilyonluk aynen bugünlerde olduğu gibi hatta katrilyonluk adam diyor ki ben iflas ettim diyor. Bir bela geliyor, bir musibet geliyor. O dünyanın nimeti kendisine verilen o insan bir bakıyorsun ki faydalanmış olduğu o nimet daha sonra tümme yazûlu zail olup gidiyor. Oysa sevap olarak Allah'ın neslinde olan nedir? hayırlı herkes için daha hayırlıdır. Burada nekre gelmiş olması mutlak ifade ettiği içindir ki bir de çok manasına daha hayırlı manasına gelmiş oluyor nekre olmasıyla ve ebqa. dünyadakiler nedir? fani'dir. Ahiret malı ise nedir? baki'dir. Baki olma cihetinde ve hayır olma cihetinde Allah'ın neslinde bulunan sevap elbette ki daha hayırlı, daha baki sonsuzdur. Kim için illetinle <gülüyor> amel Ha, o kimseler için ki Rablerine iman ediyorlar. Ve alâ rabbihim yarul. Ve Rablerine karşı da tevekkül içerisinde olanlar için elbette ki Rabbinin nezdinde olan dünyanın metaının ötesindeki şey daha hayırlıdır, daha baki ve daha imidir. Yani bir elhamdülillah cümlesi bir bir elma üzerine söylenen bir elhamdülillah cümlesi üzerine elhamdülillah denilmeyen dünyadaki bütün elmalardan daha çoktur, daha kıymetlidir, daha değerlidir, daha hayırlı ve bakiidir. Ve yutafu aleyhim. Gine. O müminler demek ki bu şekilde bir ödüle tavuştukları gibi aynı zamanda onlar وَلَّذ۪ينَ يَشْتَنِ مُرَكَّبَ اِرَ ismi Günahın büyüklerinden içtinab ederler o müminler, kaçınırlar. Daha وَالْفَوَحْشَةَ فuhuşiyattan ve günahlardan, fahişelikten yani muciman الْهُدُودِ cezayı gerektirecek olan küçük ve büyük günahlardan, fuhuştan, büyük günahlardan kaçınırlar. مِفْعَقْ فِي الْبَعْدِ عَلَى Burada ne yapmış oluyor? Yani bir kısmını zikretmek ile külle de işaret etmiş oluyor. Yani her nevi, her nevi küçük ve büyük günahdan onlar kaçınırlar. Bu idama hadi bu, hüm yafirun. Onlar aynı zamanda kızdıkları zamanda, hiddete geldikleri zaman, razı ettikleri zamanda ne yaparlar? Hüm yafirun her ne tecavüsu ne mağfiret edip bağışlarlar yani o karşıdakilerinden intikam almaz intikamdan vazgeçerler onları cezalandırmazlar ve aynı zamanda müminlerin sıfatlarını sıralarken vellediyle işte ceabulir o müminler ki davetlere icabet ederler yani ecabu ile mabda'u ile ilgili tevhid ve Rablerinin kendisini davet etmiş olduğu, gerek tevhid Allah'ın birliği, gerekse de ibadete icabet eder, bunu yerine getirirler. Daha ne yaparlar o müminler? Ve akam-ı namaza devam ederler. Burada namazı ikame etmek yaptığı maksat önemli olan devam etmektir. Yoksa bir kılıp bir bırakmak değil. Eda muha, onu sürdürürler, devam ettirirler. Aynı zamanda o müminlerin işi nedir? 38. ayet, ayet adını buradan alıyor şu ayetten alıyor ve emruhul aynı zamanda onların işleri ellediği <gülüyor> yedulav ortaya çıkan işleri ne iledir şura iledir. Kendi aralarında meşveret ve şura ve istişare iledir. Meşveret, şura, istişare. Hele hele istişare, bir kişi kendi ferdi ferdi kararıyla bir doğru yapsa bir sabah olur. Ama bir meşveret neticesinde bir doğru yapsa on sevap alır, yanlış yapsa günah almaz. Onun için Cenabı Hak hani meşverette akılların birleşmesi vardır. Tek başına verilecek kararda tek bir akıl sahibinin düşüncesi. Onun için İslamiyetin esaslarından birisi de meşveret ve şuradır. Hele hele şu zamanda Müslümanların herhangi bir konuda karar verirken istişare neticesinde meşveret ile şura ile karar vermeleri gerekir. Yeteşaberûne fî velâyecûlûne Herhangi bir konuda hemen karar verip de acele etmezler. Kendi aralarında ne yaparlar? Meşmelet ederler o müminler. Ve aynı zamanda kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan. Burada bir ince nokta var. Biz onlara vermişiz. Biz onlara rızık olarak vermişiz. Rızık derken burada hem maddi hem manevi. İlla ekmek şu değil yani. Ona, onlara vermiş olduğumuz her şeyi bu Şeyh'in başında da geçiyor değil mi? Bakaranın başında da geçiyor. elif başlayan. يُنْفِقُونَ فِي <اللّٰه> Allah yolunda, Allah itaatte, infak ederler. Burada nafaka olsun, razakna ifadesi olsun. Hem na ifadesiyle yani o insan verirken fakirlere gururlanmasın. Niye? Çünkü biz vermişiz ona. Ona biz verdiğimiz için minnet etmesin. Bak ben sana veriyorum derken yani... Bizim ona vermiş olduğumuzdan vermiş oluyor. Arada bir aracı, bir vezne, vezneci. İşte günde trilyonlar dağıtıyor. Bak ben bugün trilyonlar verdim diye gururlanabilir miyim? Yok. Kendisi bir veznecidir. Zengin de öyle. Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğunu Allah kullarına dağıtan bir vezneci gibidir. Onun için gururlanmaya hakkı yoktur. İnfak ifadesi de tamamen nafaka olarak yani o kişiye, verdiğin kişiye ihtiyacını giderecek şekilde ver. Adama veriyorsun kumara harcıyor. İçkiye veriyor. Ha o zaman verme. Neye? Nafakasına harcayacağı şeye ver. İnfakını ona göre yap. Böylece o müminlerin bir sıfatı da ha, ve benze gelen sınıfın. Ha, böylece bu o Allah yolunda infak etmiş olan insanlar kendilerine vermiş olduğumuz şeyden verirler. Ve burada zikredilenler de bir sınıf müminlerdir burada zikredilmiş olanlar da bir kısım müminlerdir. O bir kısım müminleri Allah burada tasnif ediyor, zikretmiş ve sıralamış oluyor. Ha. Yine devam ediyor. Vellediğine o kimselerdi. İza esabe humül bağyada zulmü. Onlar kendilerine herhangi bir zulüm isabet ettiği zaman herhangi bir Zulüm başlarına geldiği zaman ne yaparlar? Düm yan tasiruvun O müminlerden bir sınıf birbirleriyle yardımlaşırlar. Ey yani yel takibune mimmen zanemem mimiddi zanemih kemâ ala. Yani kendilerine zulmeden kimseleri, kimselerin o zulümlerini def etmek için o müminler bir araya gelerek el birliğiyle o zulmedenlerin, zulmedenlerin zulümlerini def etme konusunda o nasıl zulmetmişse o zulmeden kişi kendilerine, bunlarda aynı şekilde onları, zulmünü ortadan kaldırmak üzere birbirlerine yardımlaşırlar. Nitekim Rabbımızın da buyurduğu gibi. Ve ceza o seyyiyetin, yapılan kötülüğü, yanlışlığı, seyyiyenin karşılığı seyyiyetin misliha. Aynen onunla bir misildir, onun gibidir. Yani yapılan bir kötülük ne ise onun misli de aynen o kötülük gibidir. Yani burada aynen onunla beraber aynı değerdedir. Yani sumiyet et thaniyeti eden, ikinci bir defa seyyiyele zikredilmiş olması لِبُشَابِيَةِ يَا لِلْقُولَ فِي Suret ve durumda ona benzemiş olduğu. Yani suret hususunda yani mecazi müşakere denilen durumda benzemiş olduğu şekil olarak benzemiş olduğundan dolayı he, yani buna kısasa kısas da diyebilirsiniz. Yani aynen misliyle cezalandırılmış olur ve her <gülüyor> zaman ya, zahirü firma yoktasıfi min el cerahati eğer onu yaralanır kısaca kısas olaraktan ki kalebabul kimisi demiş ki bu idaqaallahu axsaka allah allah seni rezil kıpaza essin efeyuci <gülüyor> bu axsakaallah böylece onun cezası da nedir aynen onun misliyle ona ne yapar <gülüyor> axsaka allah allah seni cezanı versin allah seni rezil etsin diyerekler o şekilde onun misliyle de müşahede olaraklar Cevabını vermiş olur. Yani onun sözüne o da böyle icabı, aynısıyla icabet etmiş olur. Kötülüğüne kötülükler. He ama illa bu mu başka yolu yok mu? Var. Femen afa anzur zalimihi Kim o zulmedenin o zulmüne karşı zulmet, zulmetmekten kaçınıp affederse ve aynı zamanda asla ve onun ıslahına çalışırsa el beynahu ve beynel mağfu anhu o kendisiyle o affetmiş olduğu insan arasında ıslahda da bulunursa, onun ıslahına çalışırsa, fejruhu alella Allah artık o insanın ödülü karşılığı ücreti de Allah'a aittir. Onun ücretini verecek olan da Allah'tır. Ey yani inna allahi fejruhu muhalede hiç kaçamak yok hiç imkanı yok tamamen onun ücreti onun karşılığı Elbette ki Allah'a aittir bu konuda şek ve şüphe imkan yok tamamen onun sorumlu verme sorumluluğu ücreti Allah'ın üzerinedir İ Allah la zalimin muhattakı zulmeden sevmez elbadi ile zulme zulme başlayanları zulmü sürdürenleri fe bu aley dahu ve ne yapmış olur? Bunun arkasından o ceza ona tereddüt etmiş olur. Cenab-ı Hak dünyada da belasını verir. Çünkü Allah ihmal etmez, imhal eder. Allah göz ardı edip atmaz, devre dışı bırakmaz ama süre verir. Vazgeçmesi için ona bir süre tanımış olur. Böylece devba vermemiş ise demek ki ahirete onun cezasını bırakmış olmaktadır Allah. Haa. Velemenin tasara bağ ve Kim ki o, o kimse ki intasara bağlı zulmî. Eyyâne el-zulmü zalimin iyâhu. Zalimin kendisine yapmış olduğu zulümden sonra kim de hakkını alırsa, kim de hakkını alırsa, yani affetmedi, hakkını aldı. Hakkını alırsa, ma alehim aleyhimmisseli muâhazeten onun içinde onu sorgulama konusunda herhangi bir yol yoktur, herhangi bir başka bir Durumda bir yolda onun için söz konusu değildir. Aleyhine herhangi bir şeyde cari değildir. Yani burada demek ki iki yol var. Ya aynısını alacak, aynısıyla mukabele edecek. Ha bu, bu durumda o zaman ona niye böyle yaptın diye bir sorgulama olmaz. Yani sen niye ya o sana böyle yaptı, sen de niye onu cezalandırdın? Sorgulama olmaz, hakkını almış oldu ama Karga dediği gibi eğer affederse o zaman Allah da onu ona karşılık olarak da ödüllendirmiş olur. İnne mesheviro alel ladine yazimuna nase. Ha ancak yol alel ladine yazimuna nase. İnsanlara zulmedenlere zulmedenler üzerine ancak yol ancak yok ve fil Böylece onlar ne yapıyorlar? fil hakki. Günah işlemek bir maası, günah işlemek suretiyle. Haksız bir şekilde yeryüzünde iş yapanlar, insanlara zulmedenler, işte bula onlar var ya لهم أضاؤل أليمون و أليمون Onlar için elem verici bir azap vardır. Onların yolu da ancak nedir? Kendilerine aynısıyla azap ile mukabele etmiş olmaktır. O şekilde yani adam amel o, o. Yani yeryüzündeki yürüyüşü, gidişatı şunu bunu o zulüm üzerine, haksız olarak isyan etmek üzerine artık bunun o hali, o durumu da tamamen o yapmış olduğu durum neticesinde kendisi için ahirette de elem verici bir azap olmuş olur. Yol ancak demek ki insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır. Bu da ne olmuş olur? aleyhine cari olmuş olur. Yol onun aleyhine dönmüş olur. Yani diyelim ki bu durumda o kişi sabretti. Yani kendi bir zalimin kendisine zulmetmiş olmasından dolayı o kişi orada zal, zul, sabretti. Yani felem yantasir. O kişiden, karşıdaki kişiden, zulmeden kişiden intikam almadı. İntikam almaya kaç kalkmazsa Bağışlarsa, vazgeçerse ve kafere mahfiret edip bağışlarsa, tecavüze, ona kötülük yapmaktan kaçınırsa, bağışlarsa, hangisiyle mukabele etmezse, şimdi tarihe es sabru ve tecavuzu bu vazgeçmesi ve sabretmiş olması Nedir? Lenin <gülüyor> az bir umur ve yani az kastedilecek, kast düşünülüp yapılması gerekecek elbette ki bir iş olmuş olur. Bu maksud işlerdendir. Kastedilen, edilen, düşünülen işlerdendir. Bir bana elbatlıva şerhan. Dinen istenilen şeylerdendir. Yani mukabele ilim de bulunmayıp, mukabele ilim de bulunmayıp af ve mafiret yolunu seçmiş olmak Dinin de şeriatında talep etmiş olduğu işlerdendir azmedilmesi düşünülmesi gereken amellerden olmuş oluyor. Vemen o kimse ki yudlilillahu Allah onu saptırmış. Efem Allah onu sapıtmış olmasından sonra artık onun için nedir herhangi bir dost herhangi bir yardımcı da onun için söz konusu değildir. Artık işi tabiri caizse bitmiştir. Ey yel yeli hidayet o badaki illa Allah onu sapıtmış olmasından sonra onun hidayetine vesile olacak da ve hidayetini yerine getirecek de herhangi bir kimse de söz konusu değil, Onun hidayetini de kimse üstlenemez. Hidayetin üstlenecek herhangi bir kimsede yoktur. Allah bunu sapıklığa götürdükten sonra. Ve teraz zalimine. Bahta ki o zalimleri göreceksin. Lema ne zaman? Re'u'l-azâve. Azabı gördüklerinde. Yani bir görsen o zalimleri. Ne? O azabı cehennemdeki o azabı gördüklerinde. Yekulûne derler ki. Yani o hal'i gözünüzün önüne getirin. Buna efendimize söylüyor ama bizim de. Yani o kafirleri bir görse, zalimleri bir görse, hangi durumda lanmağı <gülüyor> azab Karşılarında cehennem, alevleri yükselmiş. O cehennemin azabını o gördüklerinde sen onların o halini bir görse. Ne derler? Yakuluyonlar. En ile dünyamın seviltiltiğin, dünyaya gidecek, dünyaya dönecek bir yol yok mu? Yani Ya Rabbi bizi, irci'i, irci'i, bizi Ya Rabbi geri dönder, geri dönder, dünyaya geri dönder. Ya Rabbi bak nasıl iyi amende bulunacağız, nasıl iyi hareketle bulunacağız diye tekrar dünyaya dönmeyi arzu ederler, dönmeyi isterler. Bizim için bir dönüş yolu yok mu derler. Ve terahum ve onları göreceksin. Ne olarak? Yoraduna aleyha. Yani ennâre, o ateşe sunulduklarını göreceksin. Ateşe sunulacaklar, ateşin önüne getirilecekler, hasret edilecekler. Nasıl haşiyle, haifine, mütevazine, zillet içerisinde korkmuş bir vaziyette, zillet içerisinde aşağılık bir vaziyette korkmuş olarak onlar ateşine yapılırlar, getirildiklerini göreceksin. Sen onları o vaziyette, neden dolayı böyle korkmuş, zillet içerisinde aşağı bir durumda? türlü zilletten dolayı, aşağılıktan dolayı sürünür bir vaziyette, korku içerisinde, zillet içerisinde, aşağılık bir vaziyette sen onları görürsün. Yanzurura <gülüyor> ileha o ateşe bakar oldukları halde min tarfin hafiye, gizli hani yan gözle, yan gözle sessizce, gizlice bakmış, daif ulma sari musareketen. Sanki bir hırsız gibi, bir hırsız gibi, göz hırsızı gibi yani bir şey yakalama düşüncesinde oluyor gibi zayıf bir bakış ile parfete aynı gibi bir göz bakışı ile onların baktıklarını görmüş olursun. Yani o ne yapıyor o gözlerin ucuyla o ateşe bakıyorlar gizlice. Yani bir derece göz çalaraklar gizlice o ateşe bakıyorlar. Buradaki min ifadesi ibtidaiyün başlangıç cümlesidir. Eğer bir mana bak Bağ manasında sebebi yetindirmiş oluyor. Yani bir göz hırsızlığıyla bakarcasına gizli olaraktan göz ucuyla o ateşe bakmış olduklarını, zillet içerisinde aşağılık bir vaziyette korkunç halde onları ateşe sunulduklarını görmüş olursun. Ve kâlellezine ol iman edenler derler, innel kâsiliylellezine hasru el <füzevun> He, muhakkak ki kusurana uğrayanlar, el-ledîne o kusurana uğrayanlar ki ne yapmışlar? Hasir-ı ve ehliyim. Hem kendilerini hem de ailelerini zarara sokmuşlar. Yevmen kıyameti, o gün, kıyamet gününde. Hem kendileri günaha girmiş, hem de ailelerini ve evlilerini de günaha sokmuşturlar. Hangi konuda? bir Bitaklidihim finnari cehennemde ebedi kalmak suretiyle. Ve adem-i ile ilen huri, Hiûrûl fil cenneti Eğer iman etmiş olsalardı, cennette kendileri için hazırlanmış olan kohurilere kavuşamama, kavuşamama noktasında ve cehennemde ebedi kalmak suretiyle hem kendilerine hem de ailelerine ne yapmış oldular onlar, zarar vermiş oldular. Ve yani mevsûlû Buradaki nedir? İmlenin haberi olmuş oluyor mevsûl olarak da. Yani i̇smi mevzul he, innenin haberi olaraktan ismi mevsul ela dikkat tenbiyedatı inne zaliliyle muhakkak zalimler yani kafirler el fi azabin muhim ebedi bir azap içerisinde daimin sürekli bir azap içerisindedirler bu ve bu da nedir min mekulillahü teala Cenab-ı Hakk'ın ki ayetlerde ne geçer halidine fiha ebeda onlar orada sürekli ebedi kalıcıdırlar Evet bu 45. ayet tabi biraz uzun oldu ben toparlayarak ayeti bir bütün halinde söyleyeyim. Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş mütevâtiîne göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar hem kendilerine hem de ailelerine kıyamet günü yazık etmiş olan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler. Sürekli bir azaba onlar maruzdurlar. وَمَا كَانَ الْاَمْ مِنْ şimdi Hani bir insan bir yerde bir de başına bir sıkıntı geldiği zaman bir dost arar, bir arkadaş arar, bir yatır Ve وَمَا كَانَ الْاَمْ Onların bir dostu da yoktur ki يَنْصُرُونَمْ Onlara yardım etsin min duru Allah'ın dışında bir dostları da yok ki, ki yukarıda da diye. ya ta ki gelsinler de ona yardım etsinler. Hangi konusunda? اَيَّانِ غَيْرَهُ يَتْفَهُ عَضَالَهُ عَنْهُ Onların azabını onlardan def edecek, kaldıracak, uzaklaştıracak, mani olacak bir dostları da yok. Lâ böylece bir kimse ki Allah onu saptırmış ise yukarıda dediği gibi female bunu onun için bir kurtuluş çıkış yolu da yoktur. Ne dünyada hak dünya ile cennet l ne dünyada hakka gidecek bir yol ne de ahirette cennete gidecek bir yol onlar için söz konusu değil. Artık yolda kapanmıştır. İsteciği bu bir afet Rabbim. Rabbimize icabet ederiz. Evet, istecii bu Yani ecii ibadete. ve ibadet konusunda Allah'ı birleme ve ibadet konusunda Rabbinize ibadet ediniz. Min en olur. Ne zaman? Öyle bir gün ki gelmeden önce. Ki da eveye olur kıyamet. Kıyamet günü gelmeden önce, gelmeden önce ibadet ve ile Rabbinize icabet ediniz. La merdala hu min Allah, ay anu ida etabi la ki o kıyamet geldiği zaman artık onu Allah'tan başka geriye çevirecek kimse de yoktur. O elbette ki asla gerisin geriye de çevrilmez. Demek ki onun geriye çevrilmesi bu noktada mümkün değildir. Kimden? Elbette ki Allah'tan onu geriye çevirmek mümkün değildir. O geldiği zaman. وَمَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئِنْ تَلْجَهُونَ اِلَّيْهِ Ve sizin de sığınacağınız, yevme izin, o gün sığınacağınız bir melce, bir sığınagâh, Sığınma yeri de yoktur. O kıyamet tehlikesi gündemde gelirken dünyanın iki yerinde bir de İzmir'deydi insanlar sığınak yapmışlardı. Kıyamet koparsa biz buraya girelim. 2012 yılında biz buraya gireriz. O, yani ulan oğlum dünya gittikten sonra dünyanın içerisinde sığınak yapmışsın ne manası var? Bir faydası yok ki. Sana bir fayda verecek de elbette ki değildir. Onu kıyameti gerisini geriye çevirecek de söz konusu değildir Allah'ın dışında. Ve maalefümün nekir, inkâr Yani kendi günahlarınızı inkâr etmek suretiyle, inkârda edecek değilsiniz, inkâr etmek suretiyle böylece o kıyametin gel, gelmeyeceğini düşünüp gelmeyecek demek suretiyle de o kıyameti Allah'tan engelci engelleyip reddedecek de değilsiniz, İn, inkâra da bir imkân söz konusu değildir. Yani Allah onu getirdiği zaman sizin inkâra da bir mecanınız imkana da bir durumunuz, bir haliniz, elbette ki imkanınız yoktur. Li'enna medune fi ve en surukum yukarıda da dediği gibi size yardım edecek, ortadan kaldıracak elbette ki bir şey de yoktur. Ki yasin suresinde de geçiyordu ya. Artık o günde ne olacak? Bütün organlar Şahitlikler bulunmuş olacak. Bütün sayfeler sayfeler uyti-i biyemini ve uyti-i kitab Bütün sayfelerde o gün artık tamamıyla açılmış olacaktır. He, ama feyn-i ağrı Doğan'ın icabeti kim de bu Rabbine tevhid ve ibadette icabet etmezse etmezse er Erseni'naki hafizen ey habibim onlar üzerinde bir hafizle değilsin onlar üzerinde bir bekçi koruyucu değilsin ki hafzu amalihum onların amellerini koruyasın Bir en tevafukul matkub minhum onlardan istenilmiş olan onlardan istenilmiş olan uygun amellerini uygun olup olmayan amellerini koruma konusunda da sen onların üzerinde bir muhafazacı koruyucu ve bir bekçi de elbette ki değilsin Evet, yani onlardan istenilene uygun mu değil mi diye, uygun mu değil mi diye bu konuda onun amellerini koruma konusunda biz seni onların üzerine bir bekçi, bir koruyucu olarak da göndermedik. Fema ersennaki aleyhim. Biz seni onlara bir koruyucu göndermedim. Buradaki inma manasını nereden anlıyoruz? İlla'dan anlıyoruz. Ma sana, aleyhde, sana gerekmez. Ancak ne gerekir? İlla bela, ancak tebliğ. Sana düşen tebliğdir. وَحَلَّا قَبْرِ الْاَمْرِ بِالْجِحَادِ Cihad emrinden öncedir bu ifade iniş durumu itibariyle. وَاِنَّا مَقْتَاكَ اِذَا اَذَكْنَا الْاِنْسَانَ Biz insana tattırdığımızda, der kökünden gelmiş oluyor, biz insana tattırdığımızda minna rahmeten yani nimeten, tarafımızdan rahmetimizden bir nimeti, tarafımızdan bir rahmet ve bir nimeti biz insana tattırdığımızda ne gibi mesela terdina ve sıhhati zenginlik ve sağlık gibi bir nimeti insana verdiğimizde ne yapar? <gülüyor> başlar onunla şımarmaya sevilmeye, ferahlanmaya şımarmaya <gülüyor> ama ona isabet ettiğinde buradaki bu ifadeyi kullanmasındaki sebep Zamir insana döner. Yani nasıl cins itibarıyla, cins itibarıyla buradaki zamir insana dönmüş olur. Eğer onlara isabet etmiş olsa, seyyi eden bir kötülük yani bela, bir bela isabet etmiş olsa bu ne Bir makat demek eyliyim. Daha önceden ellerinin yapmış olduğu, kademu takdim edip sunmuş olduğu, önceden ahirete göndermiş olduğu amelleriyle. Ha yukarıda geçtiği gibi bir elde bir Yine burada niye el ifade edildi? Çünkü birçok işler el yapılmış olur. Fakat insane muhakkak insan tefurul inyemiği küfranı nimet içerisindedir. Nimete karşı küfranı nimet içerisindedir. Hani Adiyat suresinde de geçer ya. İnne insane bir rabbihî <gülüyor> Muhakkak Muakkak insan Rabbine karşı çok nankördür diyerekler. Hakikaten insan bu noktada bir nimet aldığı zaman başlar şımarmaya. Ama bir bela geldiği zaman da olsun ki o bela kendi yapmış olduğu elinin işi önceden yapmış olduğu bir iş sonucudur. Yüller <gülüyor> büyüte samawatibel ar. Yerlerin ve göklerin büyüyü Allah'ındır. Ya <gülüyor> tukma yaşa, dilediğini yaratır. Ya buriman yaşa, mineral evladı, dilediği kimse içinde verir. İyi vereder, karşılık olaraktan verir. Yani dilediğini yaratır, dilediği kimse için verir. He, ne olarak bir Min, evladı, çocuk verir. He, i̇naten kız veya bunu men yaşar, dilediği kimse için de el erkek verir. He, dilediği kimse için kız verir, dilediği kimse için de erkek vermiş olur. Veya da Yusufi cuhum yeç onları ne yapar? Dünaner ve İnaten erkek veya dişi kılar. Dilediğini de çift olaraktan erkek ve dişi kılmış olur. Veya yeç alumen yaşa akimen el Gine de kısır kılar. Hem akim mü verdi, la yun edu laun. Hem de çocuğu olmayacak derecede, gine de kısır kılar. Yani gine verir, dilediğine vermez. ve tutla ha, bu hazir kelim aletlikleri verir insan, beyvar ilmen akim olur. burada ne yapılmış olur? Yani hem Müzekker, erkek hem dişi üzerine bu kelime ıtlak edilmiş oldu. Bu kelime her ikisi içinde söz konusudur. Yani dişi olarak da erkek de vermez, kısır bıraktığında dişi de vermez. Dilediğine erkek verir, dilediğine dişi vermiş olur. <gülüyor> o kadın için denilir Doğum yapmadığı zaman kısır denilir. O adam için denilir on, onun da Doğurma durumu, babalık durumu olmadığı zaman da onun için de kısıt denilir. İnna عَلَيْهُمْ بِمَا يَحْلُقُ Allah nedir? Dilediğini, Allah bilendir. Neyi, بِمَا يَحْلُقُ Yarattığını bilir. Kadir عَلَى مَا Dilediğine de kudret sahibidir Allah. وَمَا كَانَ اِلْبَشَلِمْ He, bir beşer için, herhangi bir beşer için yoktur. Ney eyyükellimahullâhı. Allah onunla konuşması, Allah'ın onunla konuşması. ha inca ancak vardır. Yani Allah bir beşerle ancak konuşur. Nasıl? Enyuha ileyhi vahyen. Kendisine vahyetmek suretiyle. Filmenami evbi ilhamin. Gerek uygusunda gerek ilham yoluyla kendisine vahyetmek suretiyle Allah ne yapar? Bir insanla bir beşerle konuşur. veya da illa minverayhica veya perde arkasından yani bi'en yusmi'ehu kelamahu ve la yara'hu kema vaka li Musa aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi görmediği halde ne yapar? Kelamını işitir. O tur Sina'da Cenab-ı Hakk'ın kelamını işittiği halde görmedi. Cenab-ı Hakk'a ne dedi? Elini ve şeker edin. Evveyatta illa en yusre rasulah. ve onu ne yapar? Meleken bir melek gönderir. ki Cibril gibi vahiy meleğini ona gönderir. Ne yapar? Feyuhye o da ona vahyeder. er ile böyle bir gönderilmiş olan o murselde o melek Cebrail o resule de ne yapmış olur? Vahyetmiş olur. Yani en yüce Allah'ın o kelamını konuşmasını ona bildirmiş olur. Biz böylece yine bunu neyle yapar? Allah'ın izni bildirmesiyle. Ma Allah dilediği şekilde, Allah dilediği şekilde izni ile o Cebrail kanalıyla aracılığıyla veya perde arkasından veya ilham ve ilham ve uyku yolunda bir beşer ile Allah konuşmuş olur. İnna aliyyun ansıfatül muhabbetine sonradan olmuş olan, sonradan olmuş olanların da yapmış oldukları tüm eksik ve noksan sıfatlarla Allah ali yücedir. Hakîmün fî sunu iy ve şeriatıhi ve kaderi ve cezâihi. Hem yaratmasında, hem şeriatında, hem takvi kaderinde, takdirinde ve hem karşılık vermesi konusunda hikmet sahibidir. Ve fî kelânihi, kelamında ve irsâdül usulî ve peygamber göndermesinde de Allah nedir? Hakim ve hikmet sahibidir. Kedâli, işte böyle. Tedari. ve kedâli, eyyâl mifrikihâ ilâ, bizim vahyetmemiz, ilâ gayrike, mine rusulî, senin dışında diğer peygamberlere vahyetmemiz, bu şekildedir. ya Muhammed. İşte aynı şekilde ya Muhammed. Biz sana da vahyetmiş oluruz. Biz sana da vahiy ederiz. Ne olarak ruh hal? Kur'an. O Kur'anı biz sana vahyetti. Bihi ahyal kuru Niye? Ta ki ruh ruhtur o. Niye? Çünkü ölmüş olan kalpleri dirildiği için biz sana o ruhu ey Habibim vahyettik. Yani o Kur'an'ı biz sana indirdik. Min emrina, tarafımızdan emrimizden elde edin. Nuhi ile'yke, sana vahyetmiş olduğumuz emrimizden, işimizden o ruh olaraktan sana o Kur'an'ı ölmüş kalpleri diriltesin diye diriltmek amacıyla onu biz sana gönderdik. Ma'en, ma'kümte tedrih. Yani sen biliyor değildin tarifi kabilel vahiy veyke sana vahiy gelmeden önce sen biliyor değildin men kitabı bir kitap okumuş bir kitap sahibi değildin kitaptan herhangi bir bilgiye sahip değildin Kur'an'a herhangi bir Kur'an'ı bilmiyordun yani bu senin değil ve vel iman ve imana da sahip değildin ne bir kitaba yani Kur'an'a ne de bir imana sahip değildi sana vahiy gelmeden önce. Eyler şerai ve ma'arimi o Kur'an'ın imanın, şeriatlarını ve malumatlarını biliyor değildi. Ve nefi muallakun li'l-fi'li 'ani'l-amel bi-ma ba'du sadda Burada şöyle nefi fiili amelden talih etmiştir. İki mef'ul makamına da geçmiştir. Buradaki ifade olarak Ver el ince annahu biz onu kıldık en ruh belki evin kitab urluğu veya kitabı ne kıldık nuren bir nur kıldık ne edimi böylece onurla ne yapıyoruz Hidayete eser ediyoruz menneşa min ibadina kullarımızdan dilediğimizi o hidayete serhediyoruz o inneke ehabirul mu'atik sen letehdi fequ bin vahyi ileyke sana vedi edilen bu şeyle ne yap insanları inasalatun tariqin doğru istikamin din İslami, İslam dinine dost doğru yola, insanları sevk et, insanları hidayete vesile kıl. Sırafillâhi vezih. İşte bu yol. İşte bu yol var ya, gerçek olan yol bu yol ellezî lehu mahfis Gökte olanlar gökte olanlar onundur. Ve mafil ard ve yerde olanlar da elbette ki onundur. Bu yol öyle bir yoldur ki gökte olanlar da yerde olanlar da ne olarak mülken mülk olarak ve halka, yaratma olarak ve abiden kul olarak o olanlar kul olarak yaratılmış olanlar hepsi onundur. Bela Gal ilama Allah'adır. Tefsirü umur tercih. Bütün işler Allah'a döner. Bütün işler rücu edeceği yer odur. Kulluk bakımından, yaratma bakımından, mülk bakımından gerçek yol hangi yoldur? Allah'ın yoludur. Yerlerin ve göklerin mülkü de onundur. Ey Habibim böylece sen de onlara hidayet etmiş olursun. Neyi? Doğru yola o insanları sevk etmiş olmayı. Sadakallahu azim. En doğruyu bilen elbette ki Allah'tır. Subhaneke la imbelena illa a'allemtene innekentel alimunakim ve ahimda vahum enilhamdülillahirrahmanirrahim el-Fatiha.